sayıyorsun fakat zekat 26 Süfyan bin Abdullah anlatıyor. Ömer bin Hattab beni zekat memuru tayin etmişti. Ben oğlak ve kuzular da hesaba dahil ediyordum. Bunun üzerine oğlak ve kuzular da sayıyorsun fakat zekat olarak onlardan almıyorsun diye itirazda bulundular. Hazreti Ömer'in huzuruna gelince olanları anlattım. Hazreti Ömer Eğer çobanların kucaklarında taşıdıkları oğlak ve kuzularda nisap miktarına dahildir. Fakat sen onları zekat olarak alma. Onların mallarından etlik için besleneni, yavrusu olanı, yüklü olanı ve erkek hayvanlarını da alma. Bir ve iki yaşında olanları al, yavrularla en iyiler arasında adalete uygun olanı bulun dedi. 27 İmam Malik'ten. Biz Medine'ler arasındaki geleneğe göre yüz devesi olan ve kendisine zekat farz olan birine henüz zekat memuru gelmeden ikinci bir zekat daha farz olmuşsa ve zekat memuru gelince baksak ki adamın sadece beş devesi kalmış. Bu durumda İmam Malik der ki zekat memuru mal sahibinin vermesi gereken geçmiş iki seneye ait zekatı mevcut bu beş deve üzerinden hesap ederek her seneye bir tane olmak üzere iki koyun alır. Çünkü zekat memurunun görevi zekat alındığı gün mevcut olan zekat Malın zekatını almaktır. 28 Hazreti Ayşe'den Ömer bin Hattaba zekat olarak alınmış bir koyun sürüsü getirildi. İşlerinde memesine süt birikmiş iri memeli bir koyun gördü. Bu koyun nedir diye sordu. Zekat olarak alınmış bir koyundur diye cevap verdiler. Hazreti Ömer... Bunun sahibi rızasıyla vermemiştir. Müslümanları bu şekilde zorlamayın. Malların en iyisini ve savmak için ayırdıklarını zekat olarak almayın buyurdu. 29 Atabiyes'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zenginlerin zekat alması helal değildir. Ancak şu beş grup insan bunun dışındadır. Allah yolunda savaşanlar, zekat toplamakla görevli memurlar, borçlular, zekatı verilen eşyayı parasıyla satın alanlar Bir düşkünün kendisine verilen zekati hediye ettiği zengin komşusu. 30 İmam Malik'ten. Ebu Bekir Sıddık şayet Resulullah Aleyhisselam'a zekat olarak verdikleri bir devenin yularını dahi bana vermezlerse bundan dolayı onlarla savaşırım dedi. 31 Zeyd bin Eslem'den. Ömer bin Hattab'ın içtiği süt hoşuna gitmişti. Sütü kendisine ikram edene bu süt nereden geldi diye sordu adam. Bir su kenarına varmıştım. Bir de baktım ki zekat hayvanları onları suluyorlardı. Benim için de süt sağdılar. Ben de onu kabıma koydum. Bu süt işte o diye cevap verince hemen Ömer, hemen Ömer bin Hattab elini boğazına sokup içtiği sütü kusarak çıkardı. 32 İmam Malik'ten. Duyduğuma göre bir vali Ömer bin Abdülaziz'e bir yazı yazarak adamın biri malının zekatını vermiyor demişti. Bunun üzerine Ömer kendisine onu bırak. Müslümanlardan zekat alırken ondan alma diye cevap gönderdi. Adam bunu duyunca gücüne gitti ve o günden sonra da zekatını verdi. Vali durumu Ömer'e tekrar arz edince bu sefer Ömer bin Abdülaziz öyleyse onun da zekatını al buyurdu. 33. Büsür bin Said aleyhissalatü vesselamdan şöyle buyurduğunu naklediyor. Yağmurla kaynakla Ve tarladan çıkan bir suyla sulanan araziden elde edilen mahsulün zekatı onda bir. Aletten taşınan suyla sulanan arazinin zekatı ise 20'de birdir. 35 İmam Malik'ten İbn Şihab'a zeytinin zekatını sordum. Onda bir oranında zekatı vardır dedi. 36 İmam Malik'ten adamın 4 vesk hurması, 4 vesk üzümü, 4 vesk buğdayı ve 4 vesk de baklası olsa bunlar üst üste toplanmaz ve ulaşmadıkça ulaşmadıkları için zekat ödenmez. Hepsi ayrı ayrı beş veske yani üçüzer sahaya ulaşırlar ise zekatları verilir. Çünkü aleyhissalatü vesselam beş veskte yani 300 sahadan az olan hurmaya zekat düşmez buyurmuştur. 37 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Müslümanın kölesiyle atına zekat düşmez buyurmuştur. 38 Süleyman bin Yeser'den. Şam halkı Ebu Ubeyde bin El Cerraha. Atlarımızdan ve kölelerimizden de zekat elde edilir. Ebu Ubeyde almadı. Yalnız ondan istedikleri Ömer bin Hattab'a bir mektupla bildirdi. Hazreti Ömer de almadı. Şamlılar tekrar Ebu Ubeyde ile konuştular. Aynı istek devam ediyordu. Ebu Ubeyde tekrar halifeye yazdı. Bunun üzerine halife Ömer bin Hattab kendisine eğer istiyorlarsa al yine onlara ve kölelerine ver diye yazdı. 39 Amr bin Hazım'ın torunu Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Babam Mina'dayken Ömer bin Abdülaziz'den kendisine ballardan ve atlardan zekat almamasını bildiren bir ferman geldi. 40 Abdullah bin Dinar'dan Said bin Müseyyep'e Kanada'dan katırlardan zekat alınır mı diye sordum. attan alınıyor mu diye karşılık verdi. 41 İbn İbni duyduğuma göre Aleyhisselatü Vesselam Bahreyn mecusilerinden cizye almıştır. Ömer bin Hattab İran mecusilerinden Osman bin Affan'da berberlerden cizye almıştır. 42 Cafer bin Muhammed bin Ali babasından naklediyor. Ömer bin Hattab sözü mecursilere getirerek onlar hakkında ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Abdurrahman Abdurrahman bin Avf ben Resulullah Aleyhisselam onlara ehli kitap gibi muamele edin. dediğini bizzat duydum dedi. 43 Ömer bin Hattab'ın azatlısı eslemeden. Ömer bin Hattab Mısır ve Şam gayrimüslimlerine döner Müslümanlarına Dörder dinar, Irak gayri Müslümlerine de kırkar dirhem cizze tart etti. Ayrıca Müslümanlara yardımı ve misafirlik hakkının üç gün olması kuralını da koydu. Kırk dört, Zeyd bin Eslem babasından naklediyor. Ömer bin Hattaba, zekatlıklar arasında kör bir deve var dedim. Birini verin de eşini görsün diye karşılık verdi. O kör dedim Ömer, Katar'a bak katınca yürür dedi. Peki nasıl oturacak dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer o cizye malı mı yoksa zekattan mı diye sordu. Cizye malı dedim Ömer. Anladım siz onu yemek istiyorsunuz deyince ben üzerinde cizye malı olduğuna dair işaret var dedim. Hazreti Ömer'in emri üzerine deve kesildi. Ömer'in yanında dokuz tabak vardı. Meyve ve hoşa giden yiyecekler olduğu zaman mutlaka bu tabaklara koyar. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarına gönderirdi. Bu sırada kızı Hafsa da Hazreti Peygamber'in hanımı olduğu için ona da gönderir. Fakat en son gönderirdi. Şayet yetişmezse kızıma yetişmesin diye düşünürdü. Bu sefer de kesilen devenin etlerini bu tabaklara koydu. Resulullah'ın hanımlarına gönderdi. Kalanının da yemek yapılmasını emrederek Ensar'la muhacirin bazılarını davet etti. 45 İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Ömer bin Abdülaziz zekat tahsilderlerine kendilerinden cizye alınan Müslümanlar olurlarsa cizyelerini almamalarını bir fermanla bildirdi. 46 Salim bin Abdullah babasından naklediyor. Ömer bin Abdullah hatta Hristiyan tüccarların buğday ve zeytinlerinden 20'de bir gümrük vergisi alırdı. Onun bu vergiyi düşük almasının sebebi Medine'ye bu malların çok gelmesini sağlamak içindi. Halbuki baklagillerden onda bir vergi alınırdı. 47. Said bin Yezid anlatıyor. Ömer bin Hattab zamanında Abdullah bin Utbe bin Mesut birlikte Medine çarşısında vergi memuru olarak çalışıyordum. O zaman biz Hristiyan tüccarlardan onda bir vergi alıyorduk. 48. İmam Malik'ten İbn Şahab'a. Ömer bin Hattab neyi ölçü olarak Hristiyan tüccarlarından onda bir vergi alıyor diye sordum. İbn Şahab cahiliye devrinde öyle alınırdı. Ömer de buna devam etti diye cevap verdi. 49. Ömer bin Attab anlatıyor. İyi bir at alıp Allah rızası için birine verdim. Adam ata iyi bakmıyordu. Onun için atı satın almak istedim. Zannedersem ucuz da alabilecektim. Durumu aleyhissalatü vesselam'dan sordum. Aleyhissalatü vesselam bir dirheme de verse alma. Çünkü verdiği sadakadan dönen, kustunu yiyen köpek gibidir buyurdu. 50. Abdullah bin Ömer'den. Ömer bin Attab Allah rızası için bir at bağışladı. Sonra da onu satın almak istedi. Resulullah'a durumu arz edince aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Onu ne satın al, ne de sadakandan geri dön. 51 naf anlatıyor. Abdullah bin Ömer Vadiyil Kura ve Hayber'deki kölelerin fitrelerini de verirdi. 52 Abdullah bin Ömer'den. Ali sallallahu ve sellem Ramazan'da fitreyi kadın, erkek, hür ve köle her Müslüman bir sa 2.176 gram hurma veya bir sa arpa olarak takdir etti. 53 Ebu Sa'id el hudriden Biz fitreyi bir sa yemek, bir sa arpa, bir sa hurma, bir sa keş Peyniri, kuru yoğurt veya bir sağa kuru üzümden verirdik. Bu sağa Resulullah Aleyhisselam'ın tespit ettiği ölçüydü. 54 nafiden Abdullah bin Ömer fitresini kurmadan başka bir şeyden vermezdi. Yalnız bir defasında arpadan verdi. 55 Nafi'den Abdullah bin Ömer bayramdan iki gün önce fitreyi toplayan kimselere fitresini gönderirdi. 56 İmam Malik'ten kişinin kölesinin kölesi, işçisi karısının kölesi için fitre vermesi gerekmez. Yalnız bunlardan kendisine hizmet edenler varsa ve mutlaka kendisine lazım iseler o zaman bun, bazı bunların da fitresini verir. İster ticaret maksadıyla alınsın, ister başka maksatla alınsın. Müslüman olmayan köleye Müslüman olmadıkça fitre düşmez. Oruç kitabı 18. kitap 1. Abdullah bin Ömer'den Ali salatü vesselam sözü Ramazana getirerek hilali görmeden oruca başlamayın. Yine hilali görmeden bayram yapmayın. Şayet hava bulutlu olursa ayı 30 güne tamamlayın buyurdu. 2. Abdullah bin Ömer'den Ali salatü vesselam ay 29 çekebilir. Hilali görmeden oruca başlamayın. Hilali görmeden bayram da yapmayın. Şayet Ramazan'ın son günü hava bulutlu olursa ayı 30 güne tamamlayın buyurdu. Üç, Abdullah bin Abbas'tan Ali aleyhissalatü vesselam sözü Ramazan'a getirerek şöyle buyurdu. Hilali görmedikçe oruca başlamayın, hilali görmedikçe orucu bırakmayın. Şayet son günü hava bulut olursa ayı 30 güne tamamlayın. Dört, İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Osman bin Affan zamanında sabahtan hilal görünmüş. Fakat Hazreti Osman orucunu bozmayarak akşama güneş batıncaya kadar oruca devam etmiştir. Beş, Abdullah bin Ömer'den. Evet, Kur'an'ı var mı çocuğum sizde? 5. Abdullah bin Ömerden şafaktan önce kalkıp oruca niyetler miyenin o gün korucu yoktur, dedi. 6. Sehil bin Saad es saidden Ali eslat ve eslam şöyle buyurmuştur. Müslümanlar iftarda acele ettikçe, ettikleri sürece hayırda daim olurlar. Yedi Said bin Müseyyeb'den. Aleyhissalatu vesselam Müslümanlar iftarda acele ettikleri sürece hayırda daim olunlar. 8. Humeymet bin Abdurrahman'dan Ömer bin Hattab ve Osman bin Affan akşam namazlarını kılar. Namazdan sonra hava kararınca Ramazan hoşlarını açarlardı. Fazilet sayılır. 9. Hazreti Ali'den bir adam kapıda durarak Resulullah'a Ya Resulullah cünüp olmuştum halbuki oruç tutmak istiyordum dedi. Ben konuşmalarını duyuyordum. Bunun üzerine Ali aleyhissalatü vesselam ben de cünüp olmuştum. Ben de oruç tutmak istiyordum. Yıkanıp orucumu tutacağım dedi. Adam peygamberimize Ya Resulullah sen bizim gibi değilsin. Allah senin yaptığın ve yapacağın bütün günahları affetti deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam kızdı ve şöyle buyurdu: Allah'a yemin ederim ki sizin Allah'tan en çok korkanınız ve hangi hususlardan sakınacağımı en iyi bileniniz olmayı isterim. 10- Hz. Ayşe ve Ümmü Selemeden. Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da ihtilam olmadan cinsi münasebetten dolayı cünüp olarak sabahlar ve sonra yıkanıp orucunu tutardı. 11. Haris bin Hişam'ın torunu Ebu Bekir bin Abdurrahman anlatıyor. Ben babamla Mervan bin Hakem'in yanındaydım. O zaman Medine valisiydi. Kendisine ve bu Hureyre'nin cünik olarak sabahlayan o gün oruç tutamaz dediği nakledildi. Bunun üzerine Mervan ısrarla Abdurrahman müminlerin annesi Ayşe ile Ümmü Seleme'ye git böyle bir rivayetin olup olmadığını sor dedi. Abdurrahman ile ben yola çıktık Hazreti Ayşe'nin huzuruna varıp selam verdikten sonra müminlerin annesi biz Mervan'ın yanındaydık kendisine Ebû Hüreyre'nin onu olarak sabahlayan o gün oruç tutamaz dediği nakledildi. Sen ne dersin diye sorduk. Hazreti Ayşe Ebu Ebû Hüreyre'nin dediği gibi değil ey Abdurrahman. Ali sallallahu aleyhi ve sellem yaptıktan dışarı çıkmak ister misin?" Abdurrahman hayır asla deyince Hazreti Ayşe ben kesinlikle att ederim ki en kjessning, jag har sett att det är en kjessning, jag har sett att det är en kjessning, jag har sett att det är en kjessning, jag har sett att aynısını söyledi. Oradan çıkıp Mervan'a geldik Abdurrahman Hazreti Peygamber'in hanımlarının söylediklerini kendisine nakletti. har sett Mervan Ebu Muhammed en kapıda Ebu har de git o şimdi akikteki tarlasındadır. jag ona da anlat dedi. Abdurrahman ile binerek gittik Ebu Hureyre'nin yanına vardık. Abdurrahman konuştu ve bunu ona anlattı. Ebu Hureyre ben bunu bilmiyordum bana biri söylemişti dedi. 12. Resulullah'ın hanımları Hazreti Ayşe ile ümmü selam Ali aleyhissalatü vesselam ihtilam olmadan cinsi münasebet dolayısıyla cünuk olarak sabahlar sonra gus o gün yine orucunu tutardı. 13 Ata bin ser anlatıyor. Adamın biri Ramazanda oruçluyken hanımını öptü. Bunun üzerine son derece üzüldü. Hemen durumu sorması için hanımını gönderdi. Kadın Ali sallatü vesselam hanımı Ümmü Seleme'nin yanına geldi. Olanları anlattı Ümmü Seleme'ye. Ali sallatü vesselam da oruçluyken öpüyor dedi. Kadın döndü Ümmü Seleme'nin sözünü kocasına anlattı. Adamın kızgınlığı daha da arttı. Biz Resulullah gibi değiliz. Allah onun her istediğini helal kıldı diye çıkıştı. Kadın tekrar Ümmü Seleme'ye geldi. Yanında Ali Aleyhisselatü Vesselam da vardı. Hazreti Peygamber bu kadının ne işi var diye sordu. Ümmü Seleme durumu arz edince Peygamberimiz Benim de öptüğümü söylemedin ne de dedi. Ümmü Selem'e söyledim deyince kadın tekrar kocasına döndü. Durumu anlattı. Adamın öfkesi yine arttı ve biz Resulullah gibi değiliz. Allah ona her istediğini helal kıldı dedi. Bunu duyan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kızdı ve şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki sizin Allah'tan en çok korkanınız ve hangi hususlarda sınırı açmayacağını en iyi bileninizim. 14 Hazreti Ayşe'den aleyhissalatü vesselam oruçluyken hanımlarından bazılarını öperdi. 15. Yahya bin Said'den Ömer bin Hattab'ın hanımı atike. Hz. Ömer oruçluyken onun başını öper. Ömer de ona mani olmazdı. 16. Talha'nın kızı Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın hanımı Hz. Ayşe'nin yanındaydım. Kocam Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Bekir de geldi oruçluydu. Hz. Ayşe ona niçin hanımına yaklaşıp onu öpmüyor, onunla oynaşmıyorsun dedi. Kocam oruçlu oruçlu öpebilir miyim deyince Hz. Ayşe evet dedi. 17 Zeyd bin Eslem'den Ebu Hureyre ve Ebu Said bin Ebu Vakkas oruçluyken öpmeye izin verirlerdi. 18 İmam Malik'ten Hazreti Ayşe Aleyhisselatü Vesselam oruçluyken öperdi dedikten sonra hanginiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha çok nefsine hakimdir demiş. 19 Ata bin Yeser'den Abdullah bin Abbas'a oruçtunu hanımını öpüp öpmüş, öpmeyeceği soruldu. Yaşlıya izin verdi, gence vermedi buyurdu. 20 Nafiden Ömer bin Ab Abdullah bin Ömer oruçluyken öpüşmeyi ve onunla oynamağı yasakladı. 21 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhissalatu vesselam Mekke'nin fethedildiği sene Ramazan'da Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Mediniye yedi, Mekke'ye 3 konak mesafedeki kedi de gelince orucunu bozdu. Bunun üzerine seferdeki bütün Müslümanlar oruçlarını bozdular. Çünkü asab Ali sallatu vassalamın her emrini yerine getiriyorlardı. Yok yani. 22 bu Bekir bin Abdurrahman'dan asaptan bazıları şöyle dedi: Ali sallatu vassalam fetih senesi seferde Müslümanlara oruçlarını bozmalarını söyleyerek düşmanlarına karşı kuvvetlenin buyurdu Kendisi orucuna devam etti. 23 Enes bin Malik'ten Ali sallatu vassalam beraber. Ramazan'da bir yolculuğa çıkmıştık Oruç tutanlar tutmayanları tutmayanlar da tutanları hiç ayıplamadılar. 24 Hişam'ın babası Urve'den Hamza bin Amr el-Esnemi Hazreti Peygamber'e ya Resulallah ben oruç tutan biriyim. Seferde de tutabilir miyim diye sordu. Ali Selatü vesselam istersen tut istersen tutma buyurdu. 25 Nafi'den Abdullah bin Ömer seferde hiç oruç tutmazdı. 26 Hişam babası Urve'den rivayet ederek der ki Urve Ramazanda sefere çıkardı. Biz de beraberinde giderdik. Urve oruç tutar biz tutmazdık. Bize oruç tutun diye emretmezdi. 27 İmam Malik'ten duyduğuma göre Ömer bin Hattab Ramazanda bir yolculuğa çıktığı zaman Şayet Ramazan'ın birinci günü Medine'de olabilecekse oruca niyetlenirmiş. 28 Ebu Ebuhureyden adamın biri Ramazan'da orucunu bozmuştu. Ali salatü vesselam ona ya bir köle azat ederek ya iki ay devamlı oruç tutarak ya da 60 fakiri doyurarak kefaret vermesini emretti. Adam "Bulamam." deyince Ali salatü vesselam bir sele hurma getirdi. "Al bunu tasadduk et." dedi. Adam "Ya rasûla benden daha muhtaç kimse yok." deyince Ali salatü vesselam yan dişleri görülecek şekilde güldü ve "Onu ye." buyurdu. 29 Said bin Müseyyep'ten Ali serrat ve selam'a bir bedevi geldi. Adam mahvoldum diyerek başına vuruyor, saçını başını yolunuyordu. Ali serrat ve selam kendisine bu hal nedir diye sordu. Adam Ramazan'da oruçluyken hanımımla cinsi münasebet yaptım dedi. Ali serrat ve selam bir köle azat edebilir misin diye sordu. Adam hayır dedi. Bir dişi deve fidye verebilir misin buyurdu Adam hayır dedi. Bunun üzerine öyleyse otur dedi. Ali serrat ve selam bir sele hurma getirildi. Al bunu tasadduk et dedi. Adam Benden daha muhtaç kimse yok deyince aleyhissalatü vesselam onu ye eşinle münasebette bulunduğun günün orucunun yerine bir gün kaza et buyurdu. 30. nafiden Abdullah bin Ömer oruçluyken kan aldırırdı. Sonradan bunu terk ederek oruçluyken iftar edince kadar kan aldırmadı. 31. İbn Şeyyaptan Saad bin Ebû Vakkas ve Abdullah bin Ömer oruçluyken kan aldırırlardı. 32. Hişam bin Urve babasından naklediyor. O oruçluyken kan alır, sonra oruca devam ederdi. Onu hep oruçlu olarak kan aldırırken gördüm. 33. Ali Selatü vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den. Kureyşler cahiliye devrinde Aşure günü oruçlu tutarlardı. O zaman Ali Selatü vesselam da oruç tutar. Ali Selatü vesselam Medine'ye hicret edince yine oruç tuttu ve tuturmaz de emretti. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra Aşure günü orucu terk edildi. Sadece isteyen tuttu, istemeyen tutmadı. 34 Humeyd bin Abdurrahman bin Haftan, Muaviye bin Ebu Sufyan hac ettiği sene Aşure günü minbere çıkarak eymedi dineniler. Alimleriniz nerede? Bugün için ben Ali Selatü vesselam bugün Aşure'dir. Size oruç farz değildir ama ben oruç tutayım isteyen tutsun, istemeyen tutmasın buyurduğunu duydum diyordu. 35 İmam Malik'ten duyduğuma göre Ömer bin Hattab Haris bin İshama haber göndererek yarın Aşure günüdür. Onun için ailene oruç tutmalarını emret dedi. 36 Ebu Hireyleden Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ve Kurban Bayramlarında Oruç tutmayı yasakladı 37 İmam Malik'ten Alimlerin Aleyhisselatü Vesselam oruç tutmayı yasak ettiği Ramazan ve Kurban Bayramlarında Oruç tutmaklarından dolayı sonra Devamlı oruç yıl orucu tutmakta Bir mahsur yoktur dediklerini duydum 38 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün hiç iftar etmeden Oruç tutmayı visal orucunu yasakladı Bunun üzerine Ashab Ya Resulallah Siz öyle yapıyorsunuz ya deyince Ben siz gibi değilim ama yedirliyor da İçirliyorum da buyurdum 39 är du Ali sallallahu alaihi wasallam visal tutmayın så visal tutmayın är så Sen öyle tutuyorsun ya och säger: "Resurrekt". I det, Allah sallallahu alaihi wasallam säger: "Jag är inte som du. Jag är din gudar. Jag är din gudar. Jag är din gudar. Zihar yapıp veya hataen adam öldürüp kendisine iki ay or aralıksız oruç kefareti farz olan kimse kefaret orucuna başlayınca hastalanıp bayılsa orucu ara verir, iyileşince tekrar kaldığı yerden devam eder. Hastalıktan dolayı orucu ertelemez. Bu konuda duyduğum en güzel hüküm budur. 41 İmam Malik'ten Alimlerden şöyle duydum. Bir kimse hastalansa, hastalandığından dolayı oruç tutmak onu yorsa ve bu bir hayli güç duruma soksa orucunu bozabilir. Namazda ayakta durması zor olan Ve bu yüzden güç durumda kalan kimse de oturarak namazını kılabilir. Allah kulunun özrünü daha iyi bilir. Allah'ın dini kolaydır. 42 İmam Malik'ten Said bin Müseyyem'e bir ay oruç tutmayı adayan kimse nafile oruç tutabilir mi diye soruldu. Said nafileden önce adağını tutsun diye cevabını verdi. 43. İmam Malik'ten Abdullah bin Ömer'e bir kimse başka birinin yerine oruç tutabilir veya namaz kılabilir mi diye soruldu. O da bir kimse başka bir kimsenin yerine ne oruç tutabilir neden namaz kılabilir cevabını verdi. 44. Halit bin Esdem'den Ömer bin Hattab bulutlu bir Ramazan gününde güneş battı. Akşam oldu zannederek orucunu açtı. Biraz sonra bir adam gelerek müminlerin emri güneş çıktı dedi. Bunun üzerine Ömer telafisi kolay biz iştahat ettik diye karşılık verdi. 45. Nafiden. Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Hastalık veya yolculuk sebebiyle Ramazan orucunu kazaya bırakan kimse bıraktığı oruçlar tutmaya başlayınca aralıksız tutar. 46. İbn Şiab'dan Abdullah bin Abbas ile Ebu Hureyre kazaya kalan Ramazan oruçlarının sürekli olarak mı yoksa aralıklarla mı tutulacağı konusunda ihtilafa düştüler. Birisi aralıklarla tutulabilir, diğeri aralıksız tutulması lazımdır dedi. Fakat hangisinin aralıkla, hangisinin aralıksız dediğini hatırlamıyorum. 47. Abdullah bin Ömer'den. Oruçluyken isteyerek istifra edenin o günkü orucunu kaza etmesi lazımdır. Elinde olmadan istifra edene kaza lazım gelmez. Bu adet 48. Yahya bin Said'den. Said bin Müseyyebe Ramazan orucunu kazasıyla ilgili bir şey soruldu. O şöyle dedi. Bana kalırsa en iyisi kazaya kalan Ramazan oruçlarını başlayınca aralıksız tutmaktır. 49. Humeyt bin Kays elmekkiden Mücahit Beytullah'ı tavaf ederken ben de yanındaydım. Biri kendisine gelerek kefaret oruçları peş peşe mi yoksa aralıklı olarak mı tutulacak diye sordu. Bunun üzerine ben hemen evet isterse aralıklı tutabilir diye cevap verdim. Mücahit ise hayır kesin kesinlikle tutar çünkü Ubeyl bin Kab kralatında peş peşe 3 gün denilmektedir diye itiraz etti den İbn Şibtan. Hazreti Ayşe ve Hafsa sabahleyin oruçlu olarak kalktılar. Kendilerine yemek getirilmişti. Onu yiyerek oruçlarını bozdular. Bu sırada yanlarına Ali sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Hafsa hemen Hazreti Ayşe'den önce söze başlayarak tam babasının kızıydı. Ya Resulallah Ayşe ile ben Safer'de nafile oruç tutmaya niyet ettik. Fakat bize birinin yiyecek hediye getirdiğini görünce orucumuzu bozduk dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse yeme, başka bir gün kaza tutarsınız." buyurdu. 51 İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Enes bin Malik oruç tutmayacak kadar yaşlandığı zaman fidye verirdi. Tutamadığı her gün için bir fakiri doyururdu. 52 İmam Malik'ten Abdullah bin Ömer'e. Oruçlu bir hamile kadın oruç tutmasından dolayı karnındaki çocuğa bir zarar geleceğinden korkarsa ne yapar diye soruldu. Abdullah oruç tutmaz tutmadığı her gün için bir fakire bir müt buğday verir diye cevabını verdi. 53 Abdurrahman'ın babası Kasım'dan. Her kim kazaya kalan Ramazan orucunu sıhhatine kavuştuğu ve ertesi yılki Ramazan'da geldiği halde kaza edememişse kazaya kalan her oruç için bir fakire bir müt buğday verir. Ayrıca oruçlarını kaza eder buyurdu. 54 ve Vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe 55 İmam Malik'ten. Duyduğuma göre Şaban ayının son günü yevm oruç tutmayı alimler yasakladılar. Şayet bir kimse o gün hilali görmeden Ramazan orucuna niyet ederse ve sonra sözüne güvenilir biri gelir. O gün gerçekten Ramazan olduğunu söylerse oruca başlayan hilali görmediği için o günü kaza eder. Alimler Yevm-i oruç tutmasında bir sakınca Görmediler. 56 Hazreti Ayşe'den Ali Hiç oruçsuz gün geçirmiyor diyemeyeceğimiz kadar oruç tutar Devamlı oruç tutuyor demeyeceğimiz kadar da oruçsuz gün geçirirdi Ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim Şaban ayında tuttuğundan daha fazla da hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmedim 57 Ebu Hureyre'den Oruç kalkandır onun için oruçlu fena bir söz söylemesin Cahillik yapmasın Şayet biri ona ellem veya sözden sataşırsa ben oruçluyum ben oruçluyum desin. 58 Ebu Hüreyre'den Ali serrat ve selam şöyle buyurdu. Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde miskten daha güzeldir. Bunun için Cenab-ı Allah kutsı hadiste şöyle buyurur. Kulum yemesini, içmesini ve her türlü arzusunu benim için terk ediyor. Onun ise benim rızam içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Yapılan her iyiliğin mükafatı 10 katından 700 katına kadardır. Fakat oruç benim içimdir. Onun mükafatını sadece ben verebilirim. 59 Ebu Hureyri'den Ramazan ayı geldiği zaman cennetin kapıları açılır. Cehenneminkiler kapanır. Şeytanlar da bağlanır. 60 İmam Malik'ten Alimlerden duyduğuma göre Ramazan'da oruçlunun gündüzün herhangi bir saatinde misafak kullanması mekruh bulmamışlardır. İtikaf kitabı 19. bölüm 1. Ali Aleyhissalatu vesselam'ın hanımı Hazreti Ayşe'den. Ali Aleyhissalatu vesselam itikafa girdiği zaman pencereden başını bana uzatır. Ben de yıkar ve tarardım. İtikafta bulunduğu yerden sadece büyük ve küçük abdest için çıkardı. 2. İbrahim'ın kızı Amre'den Aleyhisselam aleyhine rahmetuna. Hazreti Ayşe itikafa girdiği zaman bir yerde durmadan yürüyüp giderken hastalarının halini sorardı. 3. İmam Malik'ten İbn Şihab'a. İtikafta bulunan kimse defi hadet için Tavan arasına girebilir mi diye sordum. Evet bir mahsur yok diye cevabını verdi. 4. Kasım bin Muhammed ve Abdullah bin Ömer'in azadlısı nafiden. Allahu Teala'nın şu ayet-i göre oruçsuz itikaf olmaz. Ramazan gecelerinde fecir vaktinde ak iplik kara iplikten ayırt edilinceye kadar yiyip için. Sonra akşama kadar da orucu tamamlayın. Mescidlerinizde itikafta bulundunuz. 5. Ebu Bekir bin Abdurrahman'ın azadlısı Sumeyt'ten. Ebu Bekir bin Abdurrahman itikafa girmişti. Devf-i Hacit için Halit bin Delit'in kapısı yanında kapalı bir odada tavan arasına giderdi. Cemaatle beraber bayram namazını kılmadan eve dönmezdi. Altı imam malikten. Bazı alimlerin Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiklerini gördüm. Onlar cemaattan beraber bayram namazını kılmadan evlerine dönmezlerdi. 7 Hazreti Ayşe'den Ali Sena Tüveselam itikafa girmek istemişti. İtikafa gireceği yere varınca baktı ki Hazreti Ayşe'nin Hafsa'nın ve Zeynep'in çadırları oralarda kurulmuş. Onları görünce sordu kendisine Ayşe'nin, Hafsa'nın ve Zeynep'in çadırları dendi. Bunun üzerine Ali Selatü vesselam şöyle buyurdu. "İyilik mi yaptık sanıyorsunuz?" Daha sonra itikafa girmeden döndü gitti. Bunun yerine Şevval ayında 10 gün itikaf yaptı. 8 gün iş yaptı. Ali Selatü vesselam itikaftayken sadece büyük ve küçük abdest için dışarı çıkardı. 9 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam bir sene Ramazan'ın ikinci son ikinci on gününde itikafa girdi. Ramazan'ın 21 birinci gecesi olunca sabahleyin itikaftan çıktı şöyle buyurdu. Kim benimle itikafa girerse son on günde girsin. Çünkü ben bu sırada Kadir gecesini gördüm. Fakat sonradan unutturuldu. O sabah kendimi yanlarımdan su akarken çamurlar içine secde yapar buldum. Onun için Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde ve tek gecelerde arayın. On, Hişam'ın babası Urveden. Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. 11. Abdullah bin Ömer'den Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 7 gecesinde arayın. 12. Ömer bin Ubeydullah'ın azadlısı Ebu Nadır'dan. Abdullah bin Uneyse el-Cüheni Hazreti Peygamber'e ya Resulullah ben evi uzak bir kimseyim. Bana bir gece söyleyin de o gece geleyim dedi. Aleyhissalatü vesselam da Ramazan'ın 23. gecesi gel buyurdu. 13 Enes bin Malik anlatıyor. Ramazan'da Hazreti Peygamber yanıma gelerek Ramazan'ın bu gecesinde bana Kadir gecesi gösterildi. Bu arada iki kişi münakaşaya tutuşmuştu. Ben onlara daldım. O geceyi Ramazan'ın 25-27-29. gecelerinde arayın buyurdu. 14 İbn Ömer'den. Asaf'tan bazılarına rüyalarında Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesi olarak gösterildi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 27. gece gördüğünüz rüyayı ben de gördüm. Kadir gecesini arayan Ramazan'ın 27. gecesinde arasın buyurdu. 15 İmam Malik'ten güvenler alimlerden duyduğuma göre Ali sallallahu Aleyhissalatü Vesselam önceden insanların ömürleri veya bundan Allah'ın istediği kadarını gösterirdi. İşte bu yüzden başka ümmetlerin uzun ömürler içinde yapamayacakları amelleri ümmet kısa ömür içinde yapmış olsun diye Cenab-ı Allah ona bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesini bahşetti. 16 Said bin Müseyyep'ten Kadir Gecesi yatsıyı cemaatla kılan o geceden nasibini almıştır. Haç Kitabı 20. Bölüm 1- Abdurrahman'ın babası Kasım'dan. Umeys'in kızı Esma Beyda'dan Muhammed bin Ebu Bekir'i dünyaya getirdi. Ebu Bekir durumu Aleyhisselatü Vesselam'a bildirince Aleyhisselatü Vesselam söyle ona gusletsin ondan sonra ihrama girsin buyurdu. İki, Said bin Müseyyep'ten. Umeys'in kızı Esma Zulhuleyfe'de Muhammed bin Ebu Bekir'i doğurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir Esma'ya guslettikten sonra ihrama girmesini söyledi. Üç, Nafi'den. Abdullah bin Ömer ihrama girdikten önce İhram'a e girmek için Mekke'ye girerken ve Arafat'ta vakfı yapmak için guslederdi. Dört, İbrahim'in babası Abdullah bin Huneyn'den naklediyor. Abdullah bin Abbas'tan Misver bin Mahreme Evva'da anlaşmazlığa düştüler. Abdullah, İhram'ı bulunan kimse başını yıfayabilir derken Misver, İhram'da bulunan başını yıkayamaz diyordu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas beni Ebu Eyüp el-Ensari'ye gönderdi. İki direk arasına gerilmiş bir ipe asılı perdeler arkasında yıkanıyordu, selam verdim. Bu kim diye sordu. Huneyn'in oğlu Abdullah Beni sana Abdullah bin Abbas bir şey sormam için gönderdi. Ali Aleyhissalatü Vesselam ihramdayken başını nasıl yıkardı dedim. Eliyle ipe gerili olan perdeyi hafif indirerek başını benim göreceğim şekilde elleriyle oğumaya başladı. Ve su döken zaten başıma su döktü dedi. Elleriyle başını oluşturduktan sonra Ali Aleyhissalatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm dedi. 5- Ata bin Rebahtan Ömer bin Attab yıkanırken Ya Rab'in Münye su döküyordu. Başıma dök deyince yağla ihramlıyken baş yıkanmayacağını zannettiği için vebalini bana mı yüklemek istiyorsun? Emredersen dökerim dedi. Ömer radıyallahu an dök su sadece saçları dağıtır dedi. Altı nafiden, Abdullah bin Ömer Mekke'ye yaklaştığı zaman gece iki tepe arasındaki bugün biri Said diye bilinen Zitu Vadisi'nde kalır. Sabah namazını orada kıldıktan sonra Mekke'nin görüleceği yüksek yerde Mekke'ye girerdi. Hac için olsun, umre için olsun Mekke'ye girmeden önce Mekke yakınlarındaki Zitu Zituva'da... 7. Nafi naklediyor. Abdullah bin Ömer ihramlı sadece ihtilam olduğu zaman başını yıkardı. 8. Abdullah bin Ömer'den. Adamın bir Ali biri aleyhissalatü vesselam'a ihramlı hangi elbise giyemez diye sordu. Ali Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Gömlek giymeyin, sarık sarmayın, şal var, bornoz ve mest giymeyin. Ancak terlik bulamayanlar mestlerinin yan taraflarını kesmek suretiyle giyebilirsiniz. Zaferan veya vers sürülmüş hiçbir elbiseyle giymeyin. 9. Abdullah bin Ömer naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam, ihramlı bir kimsenin zaferan ve vers ile boyanmış elbise giymesini yasaklamıştır. Ancak terlik bulamayanlar yanlarını kesmek suretiyle mest giyebilirler. 10. Ömer bin Hattab'ın azadlısı Eslem Abdullah bin Ömer'i e anlatıyor. Ömer bin Hattab, ihramdan, ihramda olan Talha bin Ubeydullah'ın üzerinde boyalı bir elbise gördü. Ömer radiyallahu anhım, Talha boyalı elbise de ne dedi? Talha müminlerin emri, o kerpiç boyasıdır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, siz Ey halkın kendilerine lider kabul edip Uyduğu kimseler. Eğer bilmeyen bir adam Bu elbiseyi görse muhakkak Der ki Talha bin Ubeydullah ihramlıyken boyalı elbise giyiyordu. Onun için Ey ileri gelenler Böyle boyalı elbise cinsinden Bir şey giymeyin dedi. 11 Hişam'ın babası Urve naklediyor. Ebu Bekir'in kızı Esma ihramlıyken sarıya boyanmış elbiseler giyerdi. Fakat elbiselerin boyası da falan değildi. 12 Nafiden Abdullah bin Ömer İhramlının kemer takpasını iyi görmezdi. 13. Said bin Müseyyep'den. İhramda bulunan kimsenin elbisesi altına kemer takmasında bir mahsur yoktur. Ancak iki ucunu birbirine bağlamak için kemerin velarının sınımının ince olması lazımdır. <gülüyor> 13. Fırafisa bin Ubeyr el-Hanefi'den. Osman bin Affan'ı Medine'ye üç konak mesafede bulunan arçta İhramlıyken gördüm yüzünü kapatıyordu. 13. Abdullah bin Ömer'den. Çene baştan sayılır. Onun için ihramlı çeneyi örtmez. 14. Ne yapı anlatıyor? Abdullah bin Ömer oğlu Vakıtı Cühve'de ihramlı olarak vefat edince kefenledi. Başını ve yüzünü örterek ihramda olmasaydık onu güzel kokularla sürerdik dedi. 15. Abdullah bin Ömer'den ihramlı kadın peçe takmaz, eldiven kullanamaz. 16. Münzer'in kızı Fatıma anlatıyor. Biz Ebu Bekir'in kızı Esma ile beraberken ihramlı olduğumuzda yüzümüzü de örterdik. 17 Hazret Ayşe'den. İhramdan önce ihrama hazırlık için Peygamberi Allah önce de ihramdan çıkması için Ali sallallahu aleyhi ve sallam 18 Atab bin Ebu Rebahtan. Ali sallallahu aleyhi ve iken kendisine bir Arap geldi. Üzerindeki gömlekte sarı boya izi vardı. Ya Rasulallah, ben Umre için ihrama girdim. Neler yapmamı tavsiye, em yapmamı emre diyorsunuzdur. Ali sallallahu aleyhi Gömleğini çıkar, şu sarı lekeyi temizle ondan sonra da açta ne yaparsan umrede de onu yap buyurdu. <gülüyor> 19 Ömer bin Hattab'ın azaltısı Eslem'den. Ömer bin Hattab şecerede iken bir koku duydu. Bu koku kimden geliyor diye sordu. Muaviye bin Ebu Sıfyan benden geliyor ey müminlerin emiri dedi Ömer. Sen mi Allah Allah diye hayretini belirtince Muaviye ey müminlerin emiri. Bana Ümmü Habibe sürdü dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer hemen git yıkan dedi. 20. Sabit bin Zübeyir'den. Ömer bin Hattab seceredeyken bir koku duydu. Yan tarafında Kesir bin Saat vardı. Ömer bu koku kimden geliyor diye sordu. Kesir benden geliyor ey müminlerin emiri. Saçımı ördüm tıraş olmak istemedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer hurmanın dibindeki çukura git iyice temizledi. Kesir bin da gitti temizledi. 21. Yahya bin Said Abdullah bin Ebubekir ve Rabia bin Abdullah anlatıyor. Velid bin Abdülmelik Salim bin Abdullah ile Harice bin Zeyt bin Sabit de cemreyi taştadıktan tıraş olduktan sonra ve tavaftan önce koku sürmenin hükmünü sordu. Salim sürmeyeceğini, Harice bin Zeyt bin Sabit ise sürmekte bir mahsur olmadığını söylediler. 22. Abdullah bin Ömer'den Ali selamünaleyküm şöyle buyurmuştur. Medineliler, Zurhuf'dan, Şamlılar, Cuhfeden Necittiler karından ihrama girerler. 23 Abdullah bin Ömer'den Ali serrat ve selam Medinelilerin Zurhuruf'dan, Şamlıların Cuhveden ve Necittlerin de Karn'dan ihrama girmelerini emretmiştir. 24 Abdullah bin Ömer naklediyor. Yukarıda zikredilen 3 ülke halkının Mikat yerlerini Ali serrat ve selam ağzından bizzat ben işittim. Ayrıca şöyle de buyurdu bana nakledildi. Yemenliler Yelemlem'den ihrama girerler. 25. Nafi'den Abdullah bin Ömer Fur'den ihrama girdi. 26. İmam Malik güvenilir kabul ettiravilerden nakleder. Abdullah bin Ömer Vilya'dan, Beytul Maktis'ten, Kudüs'ten ihrama girerdi. 27. İmam Malik'ten bana ulaşan rivayetlere göre Ali aleyhissalatü vesselam umre yaparken e, ciğirane de ihrama girdi. <gülüyor> 28. Abdullah bin Ömer naklediyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle telbiyede bulunurdu. Emrine amadayım Allah'ım. Emret. Emret senin benzerin yoktur Emret Han sanadır. nimetler sendendir Kainat da senindir. Senin hiçbir bakımından benzerin yoktur. 29 Şisham babası Urbeden naklediyor. Ali selam ve selam Zulhurayfe mescidinde iki rekat namaz kılar. Sonra devesine binip deve ayağı kalkınca ihrama girerdi. 30 Salim bin Abdullah babasının şöyle dediğini naklediyor. Ali selam ve selam bu çölde ihrama girdiğini söyleyerek ona iftira ediyorsunuz. Ali selam ve selam mescitten yani Zulhurayfe mescidinden başka yerde ihrama girmedi. 31 obet bin Cüreyç anlatıyor. Abdullah bin Ömer'e Ebu Abdurrahman. Arkadaşlarından hiç kimse de görmediğim dört şeyi yapıyorsun dedi. Nedir onlar ya Cüreyç dedi. Hacer-i sadece Yemen köşelerini istilam ediyorsun, selamlıyorsun. Bakıyorum. Üzeri açık terlik ve sel renkli elbise giyiyorsun. Mekke'de olduğu zaman herkes ilali görür gelmez ihrama giriyor. Sen ise zihni çenin sekizinde giriyorsun diye sıraladım. Abdullah bin Ömer şöyle dedi. Yemen köşelerini istilam etmemin sebebi Ali aleyhissalatü vesselam hep buraları istilam ettiğini gördüğüm içindir. Üzeri açık terlik giymeme gelince Ali aleyhissalatü vesselam Yünden yapılmış terlik giydiğini, onunla abdest aldığını gördüm. Onun için ben de bu tip terlik giymeyi tercih ediyorum. sarı renge gelince Ali aleyhissalatü vesselam bu renkte giyindiğini gördüm. Ben de o renkte elbiseler giyiyorum. Hilali görünce ihrama girmeyi beklememin sebebi ise Ali aleyhissalatü vesselam bineği yola koyulmadıkça ihrama girdiğini hiç görmemekliyimdir. Verdi. 32. Nafiden Abdullah bin Ömer Zulhuleyfe mescidinde namaz kılan sonra bineğine binerek yola çıkardı. Bineğini tam yola koyulunca ihrama girerdi. 33 İmam Malik'ten bana ulaşan rivayetlere göre Abdülmelik bin Mervan Zulhuleyfe Mescidinde namaz kılar bineyi yola çıkınca da ihrama girerdi. Ona böyle yapmasını Eban bin Osman söylemişti. 34 Hallat babası Sayyid el-Ensar'den Ali Şerati Veslan şöyle buyurdu. Bana Cibril gelerek ashabıma ve yanındakilere telbiye veya tehlil getirirken seslerini yükseltmelerini emretmemi söyledi. Telbiye veya tehlilden sadece birini kasteder. 35 İmam Malik'ten. Alimlerin şöyle dediklerini dedim. Kadınlar telbiyede seslerini sadece kendileri duyacak kadar yükseltirler. 36 Hazreti Ayşe'den Ve daha hacından, Allahü Vesselam'dan yola çıktığımızda, bazılarımız umre için, bazılarımız hac ve umre için, bazılarımız da sadece hac için ihrama girmişti. Allahü Vesselam da sadece hac için ihrama girdi. Umre için ihrama girenler ihramdan çıktı, fakat sırf hac için ve hac'tan umre için ihrama girmiş bulunanlar bayramın birinci gününe kadar ihramdan çıkmadılar. 37 ve 38 Hazreti Aşireten Allahü Vesselam ifrat hacı yaptı. 39 Imam Malik'ten alimlerin şöyle dediğini duydum: Hacı ifrat için ihrama girip de sonradan umreye girmek isteyenler için bu mümkün değildir. 40 Caffir bin Muhammed babası. Ondan naklediyor. Miktad bin Esvet, Surkya'da Ali bin Ebu Talib'in huzuruna girdi. Hazreti Ali, deve yavrularına bulamaç yediriyordu. Bak, Bak, Osman bin Affan, hacı kılan yapmayı yasaklıyor diye söze başladı. Bunun üzerine Hazreti Ali, ellerinin unlu hamurlu olduğunu unutarak Osman bin Affan'ın huzuruna kadar gitti. Çizilir mi var mı sen? Yok abi. Sen haçı kıran yapman yasaklıyor musun? Öyle mi? dedi Özür Hüsnü. Bu benim takdirim diye hiç karşılık verdi. Hazreti Ali kızgın bir vaziyette emrine amedeyim Allah'ım. Emret haçla umreye haçı kırana niyet ettim diyerek oradan çıktı. 41. Süleyman bin Ali aleyhissalatü vesselam veda haçına çıktığı zaman asaptan bazısı sadece haç, bazısı sadece umre, bazısı da haçla umre için beraber ihrama girdi. Tavaktan sonra sırf haçla ve haçla umreye niyet edenler ihramdan çıkmadılar. Sadece umreye niyet edip umre için ihrama girenler ise çıktılar. 42 İmam Malik'ten. Bazı alimlerin şöyle dediklerini işittim. Umre için ihrama girdikten sonra hac için de ihrama girmeyi isteyen kimse eğer tavafını ve sayını yapmış olursa, çünkü İbn Ömer eğer Kabe'yi tavafımıza engel olunursa aleyhissalatü vesselam ile beraber yaptığımız gibi yaparız deyip arkadaşlarına dönerek ikisinde aynı şeydir. Şahidim olun ki ben haç ile ümreyi beraber niyet ettim dediği zaman böyle yapmıştı. 43 Muhammed bin Ebu Bekir es-Sakafi'den. Mina'da. Arafat'a giderken Enes bin Maliyen, Ali Salatü Vesselam'la beraberken bugün nasıl yapıyordunuz diye sordum, şu cevabı verdi İsteyen bir kısmınız telbiyede bulunur, bir kısmını da tekbir getirdi. Hiç kimse kimseyi yadırgamazdı. 44 Cafer bin Muhammed babasından naklediyor. Ali bin Ebu Talip Haç'ta Arefe günü Güneş Seval'den dönünceye kadar terbiye bulunur sonra terbiyeyi bırakırdı. 45 Abrahman bin Kasım babasından naklediyor. Hazreti Ayşe Arafat'ta vakfe yerine vardığı zaman terbiyeye ara verirdi. 46 Nafi'den Abdullah bin Ömer Haram'a varınca Kabe'yi tavaf edince ve Safa ile Merve arasındaki sayını yapıncaya kadar terbiyeye ara verin. sonra Mina'dan Arafat'a gidinceye kadar tekrar başlardı. Ertesi gün terbiyeyi artık bırakırdı. Umre yaptığında Haram'a girince terbiyeyi de terk ederdi. 47 İbn-i Şehap'tan Abdullah bin Ömer Beytullah'a tavaf ederken telbiyede bulunmazdı. 48 Alkama bin Ebu Alkama annesinden naklediyor. Müminar'ın annesi Hazreti Ayşe. Arafat bakinin ömrede kalır. Sonra da Arak'a yönelirdi. 48 Yahya bin Said'den Ömer bin Abdülaziz Mino'dan Arafat'a gittiği zaman sabah yüksek sesle tekbir getirildiğini işitti. Bunun üzerine hemen yardımcılarını göndererek halka ey insanlar tekbir değil telbiye getirin duyurusu yaptırdı. 49 Abdurrahman bin Kasım babasından naklediyor. Ömer bin Abdurrahman Mekke'ler. Bu insanlara ne oluyor? Yağ sürünmeden geliyorlar da siz yağ sürünerek geliyorsunuz. Hilali gördüğünüz zaman ihrama girin dedi. Evli Hişam bin Urveden. Abdullah bin Zubeyr Mekke'de 9 sene kaldı. Zilhicce ayının başlarında haç için ihrama girerdi. Urve bin Zubeyr de onunla beraber aynı şeyi yapardı bir Abdurrahman'ın kızı Amr'ı anlatıyor. Ziyad bin Ebu Sufyan Hazreti Ayşe'ye bir mektup yazarak Abdullah bin Abbas kurbanı hayvanını gönderen kimseye kurban kesilinceye kadar haç yapanlara haram olanlar haramdır dedi. Ben de kurbanlığımı gönderdim. Bana emrini yaz veya kurbanın sahibine bildir dedi. Hazreti Ayşe de ona şu cevap verdi. İbn Abbas'ın dediği gibi değildir. Ben Ali aleyhissalatü vesselam kurbanlığının nişanlı, kendi ellerimden büktüm. Sonra da aleyhissalatü vesselam onu kendi eliyle hayvanına takarak babamdan gönderdi. Bu sırada Hazreti Peygamber kurban kesilinceye kadar allah Teala'nın kendisine her kıldığı hiçbir şeyden mahrum kalmadı. 52 Yahya bin Said'den den Abdurrahmanın kızı Amre'ye hediye, kurbanlarını gönderip kendisi kalan bir kimseye bir şey haram olur mu diye sordum. O da Hazreti Ayşe'nin şöyle bir gayette bulunduğunu nakledti. İhirama girip selbiye başlamadan hiçbir şey haram olmaz. 53 Kudayir'in torunu Rabia bin Abdullah anlatıyor. Doğraklı soyulmuş bir adam gördüm. Orada bu adamın için soyunduğunu sordum. Kurbanlarına işaret takılması emretti de onun için soyundu. Cevabını verdiler. Abdullah bin Zubeyr ile karşılaştım durumu ona anlattım. Cevabını Rabbin'e yemin olsun bu bir bildattır dedi. <gülüyor> 54 Nafiden Abdullah bin Ömer şöyle derdi Hac ve ümre için ihrama giren hayızlı kadın istediği zaman bu ihrama girme işlemini yapabilir Fakat Kabe'yi tavaf edemez Safa ile Merve arasında say edemez Bunun dışında hacın bütün işlemlerini diğer insanlarla beraber yerine getirebilir Bir de temizleninceye kadar mescidi harama yaklaşamaz 55 İmam Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam 3 defa ümre yapmış Ubediye senesi, kadiye senesi ve cirane senesi. Hmm. 56 Hişam babası Urveden naklediyor. Aleyhissalatü Vesselam sadece 3 ümre yaptı. Biri Şevval, ikisi de ayında. 57 Abdurrahman bin Harmela el-Estem'den. Adamın biri Said bin Müseyyebe, haçtan önce umre yapabilir miyim diye sordu. Said evet, Ali aleyhissalatü Vesselam haçtan önce umre yapmıştı cevabını verdi. 59 Hişam bin Urveden, babam umre yaparken Harem-i Şerif'e girince telviyeyi keserdi. 60 Nefsel bin Abdülmuttalibin torunu Abdullah bin Haris'in oğlu Muhammed anlatıyor. Saad bin Ebû Vakkas'la Dahak bin Kays, Muaviye bin Ebi Süfyan hac ettiyse ne temettu hacından bahsediyorlardı. Dahak bin Kays, temettu hacını sadece aziz ve celil Allah'ın emrini bilmeyen cahiller yapar dedi. Bunun üzerine Saad, "Yeminimi iyi söylemedin." deyince Dahak, "Ömer bin Hattab temettu hacını yasakladı." diye karşılık verdi. Saad da cevaben "Ali serrati ve sellem hacci yaptı. Biz de onunla beraber yaptık." dedi. 61. Abdullah bin Ömer'den. Allah'a yemin ederim ki haçtan önce ümre yapmam ve kurbanlık göndermem. Haçtan sonra zilkade ayında umre yapmamdan daha iyidir buyurdu. 62. Abdullah bin Ömer'den. Kim haç ile şevval, zilkade ve zilhicce aylarında haçtan önce ümre yapar, sonra da Mekke'de kadar kaç zamanı hacını yaparsa bu kimse temetçi, ha, temettü hacı yapmış olur. Onun için kolayına gelen cinsten bir kurban kesmesi bulamazsa haçta 3 gün ve dönünce de 7 gün oruç tutması lazımdır. 63. Said bin Müseyyep'ten. Her kim... Şevval de zilkade veya zilhicce aylarından birinde umre yapar da Hac zamanına kadar Mekke'de ikamet eder ve haccını ifa eder o kimse temetli haccı yapmış olur. Kolayına gelen bir kurban keser, kurban bulamazsa 3 gün hasta 7 günde dönünce olur. 64 İmam Malik'ten Her kim Şevval, zilkade veya zilhicce aylarının birinde umre yapar sonra da evine dönerek o sene hacc zamanı gelir, haccını ifa eder ona kurban gerekmez. Çünkü kurban hacc aylarında umre yapıp hacc zamanına kadar Mekke'de ikamet ederek haccını ifa edenler için İfa edenler için şarttır. Her kim de başka memleketlerden Mekke'ye gelir, orada ikamet ederek kaç aydan da ümrüye girer, sonra da hacı ifa ederse temettü hacı yapmış sayılmaz. Onun için ona kurbanlık kesmek bulamasa, oruç tutmak gerekmez. O adeta Mekkeli gibidir. 65 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem iki umre arasında işlenen günahlara umreler kefaret olur. Makbul olan hacin karşılığı ise cennetten başka bir yer değildir. 66 Ebu Bekir bin Abdurrahman'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kadın gelir. Kaç için hazırlanmıştım? Bir engel çıktı. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e Ramazanda umre yap, o da hac gibidir buyurdu. 67 Ömer bin Hattab'dan haçla umre arasında ayırın. Çünkü haçla umre arasında zaman bırakmanız haç ayları da şimdi umre yapmanızdan ve umrenizin eksiksiz olması bakımından daha iyidir. 68. İmam Malik şöyle demiştir. Duyduğuma göre Osman bin Affan yaptığı bazı umrelerden Medine'ye dönünceye kadar bineğinden inmezdi. 69. Süleyman bin Cesardan Aleyhisselatü Vesselam Ebu Rafi ile Ensardan bir zatı gönderdi. Haris'in kızı Mengune'yi onlara vekil kılarak kendisine nikahlattı. Kendisi ise henüz daha Medine'den çıkmamıştı. 70. Abdüttaroğullar'ın kardeşi Nubayt bin Vehib'den Eban bin Osman'ın haç emri olduğu zaman Ömer bin Ubeyri'ler ona bir haber göndererek Şeybe bin Cübeyir'in kızını Talha bin Ömer'e nikahlamayı istiyorum onun için senin de orada bulunmanı istiyorum dedi. O sırada Eban da ihramdaydılar. Bunun üzerine Eban şöyle dedi ben Osman bin Affan'dan Hazreti Peygamber'im. İhramlı bulunan bir kimse başkasıyla nikahlanamaz, başkasıyla nikah kıyamaz ve kız isteyemez dediğini duydum dedi. 71 Ebu Katafan bin Tarif el-Mürri'den baban Tayyip. Tarif ihramdayken iken bir kadından nikahlandı. Ömer bin Hattab bu nikahı kabul etmedi. 72 Abdullah bin Ömer'den ihramda bulunan kimsenin öken kendisi için de başka süsü nikah kıyamaz, kız isteyemez. 73 İmam Malik'ten Said bin Müseyyeb, Salim bin Abdullah Abdullah'ın Süleyman bir niye seyra ihramda bulunan kimsenin nikahlanma ya. Nikah kıyma durumuyla ilgili bir soru sordu. Ona şu cevap verdiler. İhramda bulunan da kendisi için nikah kıyabilir ne de başkası için nikah kıyabilir. Karısını boşamış olan bir kimse ihramdayken henüz itteti dolmamış olan karısına dönmek istese dönebilir mi sorusuna imam maruf cevap verdi. Eğer ittet mütteti ise adam da henüz ihramdayken karısına dönmek istiyorsa dönebilir. 74 Süleyman Bin Yeser'den aleyhissalatü vesselam ihramlıyken Lahye-i Cemel'de tepesinde kan aldırdı. 75 Abdullah bin Ömer'den ihramda bulunan kimse meydur kalmadıkça kan aldıramaz. 76 Ebu Katel'i anlatıyor. Mekke'ye giderken aleyhissalatü vesselamla beraberdim. Ben ihramsızım, ihramlı bazı arkadaşlarla. Onlardan ayrıldık. Bu arada bir yaban eşeği gördüm. Atımın üzerinden doğrudan arkadaşlardan kamçımı istedim, vermediler. Okumu istedim, onu da vermediler. Sonra da kendim alarak yaban eşeğini vurdum. Etinden bazı ashab yedi, bazısı yemedi. Hazreti Peygamber'e 7. durumu sordum. Peygamberimiz şu cevap verdi. O bir nevi rızıktır. Onu size Allah'a verdi. 77. Hişam babası Urbe'den naklediyor. Zübeyir bin avam ihrama girerken ağzına kurutulmuş ceylan alırdı. 78 Zeyd bin Esrem'den Ebu Kateder'in yaban eşeğiyle ilgili anlattıktan aynen burada da anlatır. Ancak Hazreti Peygamber'in sözünde yalnız da onun etinden var mı ilavesi? Vardır. 79 Behz anlatıyor. Ali Aleyhissalatü Vesselam Mekke'ye doğru yola çıktı. İhramliydi. Revha'ya gelince birden yaralı bir yaban eşeği gördüler. Durum Ali Aleyhissalatü Vesselam'a haber verdiler. Aleyhissalatü Vesselam dokunmayın. Neredeyse sahibi gelir buyurdu bu Mısır'da Behz'i geldi, yaban eşeğin sahibi o idi. Hz. Peygamber ya Resulallah, istersen bu hayvanı size dedi. Peygamberimiz Ebubekir'e emir verdi. Orada yıkları arasında hayvanın etini taksim etti. Sonra yollarına devam ettiler. Ruh-i ile Arçadası'nda yıkılıp Musabiyo'ya gelince bir de baktılar ki gölgede Kafasını bacaklar arasına koymuş atılan ok vücudunda henüz saplı duran bir ceylan iniyor. Bu nedenle Hz. Peygamber bir adama kafilenin arkası kesilinceye kadar yaralı hayvanı kimse rahatsız etmemesi için başında beklemesini emretti. 80 Ebu Hirey'le anlatıyor. Bahreyn'e gitmiştim ve Bezi'ye varınca Iraklı bir kafiliye rastladım. İhramlıydılar. Rebezleri birinden aldıkları av etinden yiyip yemeyeceklerini sordular ki yiyeceklerini söyledim. Sonradan da yenip yemeyeceğinde şüpheye düştüm. Medine'ye gelince durumu Ömer bin Hattab'a anlattım. Hazreti Ömer sen ne cevap verdin diye sordu. Ben yiyebileceklerini söyledim dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer eğer başka türlü bir cevap verseydin sana neler yapardım dedi. 81 Ebu Kreyre Abdullah bin Ömer anlatıyor. Rebeze'de ihramlı topluluğa rastladım. Bana av eti konusunda bir fetva sordular. Onlar bir grup ihramsız insanın av eti yediğini görerek onlardan biraz et almışlar. Ben de yiyebileceklerini söyledim. Sonra Medine'ye gelerek Ömer bin Atab'ın huzuruna çıktım. Durumu bir de ona sordum. Sen de fetva verdin diye sordu. Ben de... Yiyebilirsiniz dedim diye cevap verince Eğer başka türlü fetva versedin sana mutlaka ceza veririm dedi 82 atabin insardan Kabil Ahbar Şam tarafından bir grup insanla karşılaştı Onlar yolda bir müddet gittikten sonra av eti bulmuşlardı Kabil onlara bu eti yiyebileceklerini söylemiş Onlar Medine'ye gelince durumu Ömer bin Hattab anlattılar Hazreti Ömer onlara siz yenebileceğine dair fetvayı kimden aldınız diye sordu Kabil dediler bunun üzerine Hazreti Ömer Dönünceye kadar onu size başkan tayin etmiştim dedi Daha sonra bu Kabil'e Nekke yolunda bir yerde çekirge sürüsüne rastlattı 82. Atabin Yesardar, Kabil Ahbar, Şam tarafından bir grup insanla karşılaştı. Onlar yolda bir müddet gittikten sonra av eti bulmuşlardı. Kavp onlara bu eti yiyebileceklerini söyledi. Onlar Medine'ye gelince durumu Hazreti Ömer e anlattılar. Hazreti Ömer size kim verdi bu fetvayı diye sordu. Kavp dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer dönünce o kadar onu <gülüyor> size başkan tayin ettim dedi. Daha sonra bu kafile Mekke yolunda bir yerde çekirge sürüsüne rastladı. Kavp çekirgeleri yakalayıp yiyebileceklerini söyledi. Ömer bin Hattab'a gelince bu durumu da arz ettiler. Hazreti Ömer neye dayanarak bu fedbayı verdin diye sordu. Ka'ap da deniz avına diye cevap verdi. Hazreti Ömer ne biliyorsun dedi. Ka'ap ey müminlerin emri kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki senede birkaç defa kıyıya vuran balıklardan onların farkı yoktur dedi. 83 Sa'ab bin Cessam Ali anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam bir yaban eşeği hediye etmiştim. O sırada Evva'da bulunuyordu. Ali ve vesselam hediyeyi kabul etmedi. Bunun üzerine üzüldüğümü görünce asla kabul etmezlik yapmazdı. Fakat biz ihramdayız buyurdu. 84 Abdurrahman bin Amr bin Rabia'dan Osman bin Affan'ı bir yaz günü arşta ihramlı bir vaziyette gördüm. Yüzünü kırmızı renkli günden yapılmış saçaklı bir örtüyle örtmüştü. Sonra kendisine av eti getirildi. Arkadaşlarına yiyiniz dedi. Onlar sen yemiyor musun diye sordular. Osman radiyallahu anhım ben sizin durumunuzda değilim. Bu av benim için avlanmış cevabını verdi 85 Urveden müminlerin annesi Ayşe Urve'ye şöyle dedi yeğenim zaten 10 gece şüpheleniyorsan av etini yeme 86 İmam Malik'ten harem dahilinde avlanan her şeyi haremde üzerine köpek salıp hilde öldürülen avı yemek helal değildir bunları yapan kimselere av yapmış cezası verilir 87 İmam Malik'ten. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey inananlar, ihramlıyken avı öldürmeyin. Bile bile onu öldürene ehl-i hayvanlardan öldürdüğü kadar olduğuna, içinizden iki adil kimsenin hükmedeceği Kabe'ye ulaşacak bir kurbanı ödeme yahut düşkünlere yemek yedirme şeklinde kefaret ya da yaptığının ağırlığını tatmak üzere onlara denk oruç tutması şeyi vardır. 88 Abdullah bin Ömer'den Ali Selat ve Selam şöyle buyurmuştur. 5 cins hayvan vardır ki ihramların onları öldürmesinde hiçbir günah yoktur. Karga, çaylak, akrep, fare, saldırgan köpek. 89 yine aynı. 90 yine aynı. 91 İbn Şeyb'tan Ömer bin Hattab haram dahilindeki yılanların öldürülmesini Emretti. 92 Rabia bin Ebu Abdullah bin Hudeyr'den Ömer bin Attab'ı Sukya'da devesinin kenelerini toprakla temizlerken gördüm. O sırada ihramlıydı. 93 Alkama bin Ebu Alkama annesinden naklediyor. Hazreti Ayşe'ye ihramlının vücudunu kaşıyıp kaşıyamayacağı konusundan sorulduğunu işittim. Hazreti Ayşe evet kaşsın. Evet ellerim bağlansa ayaklarımla kaşırdım cevabını verdi. 94. Eyüp bin Musa'dan Abdullah bin Ömer ihramlıyken gözündeki bir ağrıdan dolayı aynaya baktı 95. Nafi'den Abdullah bin Ömer ihramlı bir kimsenin devesinin kenarlarını temizlemesini iyi görmezdi 96. Ebu Meryem'in torunu Muhammed bin Abdullah'dan Said bin Müseyyebe ihramdayken kırılan tırnağım hakkında bir soru sordum Said onu kes cevabını verdi 97. Abdullah bin Abbas'tan Abdullah Abbas'tan Fadıl bin Abbas Resulullah'ın terkisindeydi. Bu sırada peygamberimize Hasam kabilesinden bir kadın gelerek bir şey sordu. Fadl da kadın bakışmaya başladılar. Bunu gören peygamberimiz Fadıl'ın başını öbür tarafa çevirdi. Kadın daha ya sonra yaşlı babama hacca gitmek farz oldu. Fakat o binek üzerinde duramaz. Yerine hacca ben gidebilir miyim diye sordu. Ali serratu ve selam evet buyurdu. 98 İmam Malik'ten düşman tarafından muhasara edilerek Beytullah'ı tavaflarına engel olan kimse ihramdan çıkar, kurbanını keser, muhasara edildiği yerde tıraşını olur. Bu kimse ayrıca kaza yapmaz. 99 Nafi anlatıyor. Abdullah bin Ömer siyasi karışıklıkların fitne zuhur ettiği zaman Mekke'ye doğru yola çıkınca şöyle dedi. Şayet Beytullah'ı tavaf etmemize engel olunursa Resulullah'ın sağlığında beraber yaptığımız gibi yaparız. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam'ın Hubeydiye'de Umre için ihrama girdiği gibi o da Umre için ihrama girdi. Bilahar Abdullah duruma bakarak Haç'ta Umre'de aynı şeydir diyerek arkadaşlarına döndü ve ikisi de aynıdır. Şahidim olun ki Haç'tan Umre'ye beraber niyet ediyorum diyerek sözlerini tamamladı. Daha sonra Beytullah'a kadar gelerek tek bir tavaf yaptı. Bunu kafi görerek kurbanına gönderdi. 100. Abdullah bin Ömer'den hastalıktan dolayı muhsar kalan kimse Beytullah'ı tavaf ve safa ile merve arasında sahih etmedikçe ihramdan çıkamaz. Bu durumda şayet elbiselerini giymek, ilaç almak zorunda kalırsa bunları yapar. Fakat fidye vermesi gerekir. 101. Hazreti Ayşe'den ihramlı kimse Beytullah'ı tavaf etmedikçe ihramdan çıkamaz. 102. Eyüp bin Ebu Temim'e eh sahtiyani basralı bir adamdan naklediyor. Mekke'ye doğru yola çıkmıştım. Bir süre gittikten sonra uyluk kemiğim kırıldı. Mekke'ye haber gönderdim. Orada bulunan Abdullah bin Abbas da, Abdullah bin Ömer ve diğerlerinden hiç kimse ihramdan çıkmama izin vermediler. O vaziyette suyun başında tam 7 ay ikamet etmek zorunda kaldım. Bilahale ümre yaparak ihramdan çıktım. 103. Abdullah bin Ömer'den Beytullah'a varmadan bir hastalıktan dolayı mahsur kalan Kabe'ye ulaşamayan kimse Kabe'de tavaf edip Safa ile Merve arasında say etmeden İhram'dan çıkamaz. 104. Hazreti Ayşe'den ve Vesselam Görmediğini kavmin Kabe'yi inşa ettikleri zaman İbrahim Aleyhisselam'ın temellerinden daha dar yapmışlar. Bunun üzerine ben ya Resulullah onu Hazreti İbrahim'in temeli üzerine yapmayı düşünmüyor musun dedim. Hazreti Peygamber eğer kavmin küfürden yeni çıkmış olmasaydı mutlaka yapardım buyurdu. 105 Hazreti Ayşe'den. Hicirde Beyt'te namaz kılarım fark etme. 106 İbn Şihab'tan. Bazı alimlerimizin şöyle söylediklerini duydum. Tavafın tamamlanabilmesi için insanların Hicr'in yanından dönme önlenerek arkasından tavaf yapmaları sağlandı. 107 Cabir bin Abdullah'tan Ali selamü aleyhi ve sellem üç şaft Hacerü'l-esveden Hacerü'l-esfete kadar remel sert adımlı yürüyüş yaptığını gördüm. 108 Nafi'den, Abdullah bin Ömer Hacer ile Esvet arasında 3 şaft remel yapar, 4 şafta normal yürürdü. 109 Hişan bin Urve'den, babam beyti tavaf ederken 3 şaft alçak sesten şöyle diyerek koşardı. Allah'ım senden başka ilah yoktur, öldükten sonra dirilten sensin. 110 Hişan'ın babası Urve'den, ben Abdullah bin Zubeyr’in tenimden ihrama girdiğini gördüm. Daha sonra Beytullah'ın etrafında 3 şaft hızlı hızlı tavaf yaptığını gördüm. 111. Nafi'den Abdullah bin Ömer Mekke'den ihrama girdiği zaman Minadan dönünceye kadar tavaf vesayini yapmazdı. Yine Mekke'den ihrama girdiği zaman tavaf esnasında vesayini yapmazdı. 112. İmam Malik'ten Bana gelen rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ı tavaf ettikten sonra iki rekatlamaz kılar. Safa ve Merve'ye çıkmak istediği zaman da çıkmadan önce Hacer-ül Esvet'i istilam ederdi. 113. Hişam babası Urve'den Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman bin Aafa Hacer-ül Esvet'i nasıl istilam etti ya Ebu Muhammed diye sordu. Abdurrahman da gücüm yettiği kadar istilam ettim. Görülünce bıraktım. Cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber doğru yapmışsın buyurdu. 114. Hişan bin Urve'den. Babam Beytullah'a tavaf ettiği zaman Hacer ile Esvet'in tamamını istilam ederdi. Ancak fenalaşırsa Yemen köşesini istilam etmezdi. 115 Hişam babası Urveden naklediyor. Ömer bin Hattab Beytullah'a tavaf ederken Hacerü'l-Esved için şöyle derdi. Sen sadece bir taşsın. Eğer Resulullah'dan seni öptüğünü görmemiş olsaydım ben de seni öpmezdim derdi. Daha sonra da onu öperdi. 116. Hişam bin Ur ve babasından naklediyor. Babam her 7 şafttan sonra 2 rekat namaz kılardı. 7 şaftı tamamladığı zaman, halde namaz kılmadığı yoktur. Bu namazları da bazen makam İbrahim'de bazen de başka bir yerde kılardı. 117. Abdullah bin Abdülkari anlatıyor. Sabah namazından sonra Ömer bin Hattab ile Beytullah'ı tavaf ettik. Ömer tavafını bitirince güneşe baktı. Henüz daha doğmamıştı. Devesine binerek Zituva'da konakladı ve iki rekat tavaf namazını orada kıldı. 118 Ebu Zubeyr el-Mekkiden. Abdullah bin Abbas'ın ikindiden sonra Beytullah'ı tavaf edip odasına girdiğini gördüm. Orada ne yaptığını bilmiyorum. 119 Ebu Zubeyr el-Mekkiden. Sabah ve ikindi namazlarından sonra Beytullah'ın etrafı bomboştu. Hiç kimse tavaf yapmıyordu. 120 Abdullah bin Ömer'den. Ömer bin Hattab şöyle dedi. Hiç kimse haçtan Beytullah'a tavaf etmeden dönemez. Haçtan yapılan ibadetten en sonuncusu Beytullah'ı veda tavafıdır. 121 Yahya bin Said'den Ömer bin Attab Beytullah'a veda tavafı yapmadan ayrılan bir adamı Merruz Zahran'dan geri çevirip veda tavafı yaptırdı. 122 Hişam babası Urve'den ziyaret tavafını yapan kimsenin allah Teala hacının kabrine hükmeder. 123 Ümmü Seleme'den ve selam hasta olduğumu söyledim. Öyleyse cemaatin arkasından bir binek üzerinde tavafını yap buyurdu. 124, Abdullah bin Süfyan anlatıyor. Abdullah bin Ömer'le beraber oturuyordum. Bir ara ona bir kadın gelerek bir fetva sordu. Ben Beytullah'a tavaf etmek istiyordum. Tam kapıya kadar varınca kanam oldu. Döndüm, kesildi. Sonra tekrar Kabe'nin kapısına kadar geldim. Yine kanam oldu. Tekrar döner dönmez kesildi. Bir sefer daha denedim. Mescidin kapısına kadar vardım. Yine kanam oldu. Ne yapayım dedi. Abdullah bin Ömer ona şu cevabı verdi. Bu şeytanın vesvesesindendir. Sakın evhamlanma. Bustet, bacakların arasına bir bez parçası koy. Sonra da tavafını yap. 125 İmam Malik'ten saat gene bu vakas vakfe zamanının bitimine çok az bir zaman kala Mekke'ye girdiği zaman tavaf ve yapmadan Arafat'a çıkar döndükten sonra tavafını yapardı. 126 Cabir bin Abdullah'tan Ali Sırat ve selam Mescit'ten çıkıp Safa'ya gitmek istediği zaman Allah'ın Kur'an'dan önce zikret zikret zikrettiğiyle başlayalım dedi ve Safa'dan başladı. 127 Cabir bin Abdullah'dan Safa'da durduğu zaman üç defa tekbir getirerek üç defa da Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir şekilde benzeri de yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir der ve dua ederdi. Daha sonra bunun aynını Merve'de yapardı. 128 Nafi'den Abdullah bin Ömer'in Safa'da şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım sen Bana dua edin, kabul edeyim buyurdun. Sen sözünden dönmezsin. Benim senden istediğim İslam'ı bana nasip ettiğin gibi beni Müslüman olarak öldürünceye kadar onu benden söküp almamandır. Amin. 129 urveder ki ben henüz gençtim mümin annesi Hazreti Ayşe'ye sordum. Allahu Teala şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim Kabe'yi hacceder veya umre yaparsa bu ikisinde tavaf say etmesinde bir sakınca yoktur. Bakara 158. ayette buyurduğuna göre Safa ile Merve'yi tavaf etmeyene Bir şey lazım gelmezdim. Bunun üzerine Hazreti Ayşe asla şayet senin dediğin gibi olsaydı ayet bu ikisinde tavaf etmemesinde bir beis yoktur şeklinde olurdu. Bu ayet ensarla ilgili olarak nazil olmuştur. Cahiliye devrinde onlar Kude'nin hizasındaki menat putu için ihrama girerler. Safa ile mer tepelerini say etmeye çekinirlerdi. Ne zaman ki İslam geldi Hazreti Peygamber'e bu durumu sordular. Allah-u Teala da bu ayeti kerimeyi inzar buyurdu. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim Kabe'yi hacc veya ümre yaparsa Safa ve Merve arasında tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. 130. Hişam bin Urve'den. Abdullah bin Ömer'in kızı Sevde, Urve bin Zübeyir'in yanında, yanındaydı. Yürüyerek haç veya ümre için Safa ile Merve arasında sayı açıldı. Kendisi şişman bir kadındı. Cemaat yatsı namazından çıkarken ancak dönebildi. İlk ezan okununcaya kadar tavafını bitiremedi. Ur ve bazıların bineklı olarak tavaf ettiklerini görür. Onların şiddetten bundan men ederdi. Ur'veden utandıkları için onlar eee hasta izderlerdi. Ur'veden onlar için umdukları eczi alamazlar. Hüsrandadırlar derdi. 131 Câbir bin Abdullah'tan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem Safa'dan indiği zaman normal adımlarla yürür. Vadiye iner inmez çıkıncaya kadar hızlı hızlı Yürürdü. 132. Haris'in kızı Ümmül Fadıl'dan. Kurban bayramının Arife günü ashab benim yanımda Hazreti Peygamber'in oruçlu olup olmadığı konusunda ihtilafa düştüler. Bazıları oruçluydu bazıları da değildiler. Bunun üzerine ben Hazreti Peygamber'e bir bardak süt gönderdim. Devesinin yanında dikilirken onu içti. 133. Kasım bin Muhammed'den. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe Arife günü oruç tutardı. Onu Arife akşamı gördüm. İmam Arafat'tan dönerken karanlık basmadan cemaatin arkasında iftarını açmak için çerbet içiyordu. 134 Süleyman bin Yeserden Ali salatü vesselam Kurban Bayramı'nda oruç tutmayı yasakladı. 135 İbnü Şihaptan Ali salatü vesselam Abdullah bin Huzafe'yi Hacc'in Mina'da ifa edilen işlemlerinin yapıldığı gün gönderdi. O tavaf yaparken şöyle buyuruyordu: "Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir." 36 136 Ebû Hureyre'den Ali salatü vesselam Ramazan ve Kurban Bayramları'nda oruç tutmayı yasaklamıştır. 137 Abdullah bin Amur bin Aslan. Babam Amur bin Asın yanına vardım yemek yiyordu. Beni de çağırdı oruç oruçluyum dedim. Bunun üzerine bana bu günler aleyhissalatü vesselam bize oruç tutmayı yasaklayıp oruçsuz geçirmemizi emrettiği günlerdir karşılığını verdi. 138 Muhammed bin Amr bin Hazımın torunu Abdullah bin Abu Bekir'den. Ali sallallahu aleyhi s-salam hac veya ümre için Ebu Cehil bin Hişam'a ait bir deveyi kurbanlık olarak Kabe'ye gönderdi. 139 Ebu Kureyid'den. Ali sallallahu aleyhi s-salam bir adamın Kabe'ye kurbanlık deve gönderdiğini gördü. Adama ona bin buyurdu. Adam yar asılo o Kabe için kurbanlıktır. Karşılığını verince Hz Peygamber iki veya üç kere bin diyorum sana buyurdu. 140 Abdullah bin Dinardan. Abdullah bin Ömer'in harçtal kurbanlıkları ikişer ikişer. Ümre'de ise birer birer gönderdiğini gördüm. Yine Ümre'de onun Halit bin Esit'in evinde duran kurbanlığını kestiğini gördüm. Kendi evide oradaydı. Kurbanlığın boğazını kargıya öyle bir vurduğunu gördüm ki ucu hayvanın omuzları altından dışarı çıktı. 141 Yahya bin Said'den Ömer bin Abdülaziz Haç'ta veya Ümre'de Kabe'ye bir deveyi kurbanlık olarak gönderdi. 142 Ebu Cafer el-Kari'den Ebu Rabie el-Muhsini. Mahzumi'nin torunu Abdullah bin Ayyaş, Kabe'ye iki tane kurbanlık deve gönderdi. Bunlardan biri uzun boyunlu deve cinsindendi. 143 nafiden Abdullah bin Ömer şöyle derdi. Deve yavruladığı zaman yavrusunda götürülüp beraberce kesilir. Şayet yavrusunu taşımak için bir şey bulunmazsa anasına yüklenir beraberce kesilir. 144 Hişem bin Urve'den. Babam şöyle derdi. Şayet Kabe'ye götürdüğün kurbanlık deveye binmeye mecbur kalırsan onu yormadan bin. Sütüne muhtaç kalırsan hayvanın yavrusuna aç kalmayacak kadarını kullan. Onu kestiğin zaman yavrusunu beraber kes. 145 Nafi'den Abdullah bin Ömer Medine'den Kabe'ye kurbanlık gönderirken hayvana Zulhuleyfe'de kurban nişanını takar sonra da keserek işaret yapardı. Nişan takma işlemiyle işlemini aynı yerde kıbleye karşı çevirerek yapardı. Kurban nişanlarla hayvanın boynuna bir şeyler asar. Ve sol tarafını kesmek suretiyle kanatırdı. Daha sonra da herkesten beraber Arafat'ta vakfe yerine gidilirdi. Oradan dönerken yine kurbanlıklar beraberlerinde olurdu. Bayramın birinci günü sabahı Mina'ya gelince saçlarını kesmeden ve tıraş olmadan önce kurbanını keserdi. Abdullah kurbanlarını sıraya sokar, kıbleye karşı çevirir ve onları bizzat kendi eliyle keserdi. Daha sonra kendisi yer başkalarını ikram ederdi. 146 nafiden Abdullah bin Ömer Kabe'ye göndereceği kurbanlık devenin hörgücünü keserek işaret yaparken şöyle derdi. Allah'ın ismiyle Allah en büyüktür. 147 nafiden Abdullah bin Ömer Kabe'ye gönderilerek kurbanlıklarının küçük olmamalarını söylerdi. 148 Hişam babası Urve'den naklediyor. Ali sallallahu aleyhi ve selam Kabe'ye giderek kurbanlığı gönderdiği zat Hz. Peygamber'e, Ya Resulallah, kurbanlık sakatlanırsa ne yapayım diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam şu cevabını verdi. Sakatlanan her kurbanlığı kes. Sonra kurbanlık nişanında da kanına karıştır. Daha sonra da insanlara ver. Etini yesinler. 149. Said bin Müseyyep'ten Nafil olarak Kabe'ye kurban gönderen bir kimsenin hayvanı sakatlanırsa onu diyen keser. Etini insanlara dağıtır. Başka bir şey gerekmez. Ancak şayet etinden kendisi yer. Başkalarına da yemelerini emrederse yeniden bir tane daha kesmesi gerekir. 150. İbni Şehab'tan bir kimsenin ceza, adak ve temet kurban olarak sevk ettiği hayvan yolda ölürse yerine bir daha göndermesi gerekir. Abdullah bin Ömer'den Kabe'ye kurbanlık hayvan gönderen kimsenin kurbanlığı kaybolsa ölse gönderilen bu hayvanda adak dolayısıyla ise yeniden bir tane daha göndermesi icap eder. Yok eğer nafile olarak gönderiyorsa isterse yeniden bir tane daha gönderir. İstemezse göndermez. 151 İmam Malik'ten Ömer bin Attab, Ali bin Ebu Talip ve Ebu Hureyriye Hac için ihrama giren kimse hanımıyla cinsi münasebette bulunması halinde ne yapar diye soruldu. Hacçının ifaya devam eder ancak ertesi sene tekrar bir haç yapması ve kurban kesmesi icap eder diye cevap verdir. Ayrıca Hz. Ali şunlu ilave etti. Ertesi seneki haçta haçı bitirinceye kadar karı koca birbirine yaklaşamaz. 152 Yahya bin Said Said bin Müseyye bin İhramlı iken hanımıyla cinsi münasebette bulunan kimse hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Seleften bize bir şey intikal etmedi dediğini duydu. Ona cevaben İhramlı iken hanımıyla münasebette bulunan bir adam Medine adam göndermek durumunu sordularım. Bazıları ertesi seneki hacca kadar karı koca birbirinden ayrı dururlar dediler. Deyince Said bin Müseyyep şöyle dedi. Hacca devam ederler. Başladıkları bu hacı bitirdikten sonra memleketine dönerler. Şayet ertesi seneki hacda ömürleri vefa ederse yeniden hac edip kurban kesmelerini ihrama girerken de geçen sene ihrama girdikleri yerden girmeleri ve hac işlemlerini yaptıkları sürece karı koca birbirinden ayrı durmaları gerekir dedi. 153 Süleyman bin Yeser'den. Ebu Eyüp el-Ensari hacca gitmek için yola çıktı. Mekke yolu üzerindeki naziyeye gelince bineğini kaybetti. Bayram günü Ömer bin Hattabın huzuruna çıktı. Olanları anlattı. Ömer ona Ümre yapan nasıl yaparsa sen de öyle yap ve ihramdan çık. Ertesi sene haç zamanı gelince tekrar haccet ve kolayına gelenden bir kurban kes dedi. 154 Süleyman bin Yeser'dan Hebbar bin Esvet bayramın birinci günü Ömer bin Hattab kurbanını keserken huzuruna çıktı. Müminlerin emri günleri karıştırdık. Biz bugün arife zannediyorduk dedi. Ömer de ona Mekke'ye git yanındakilerle beraber tavafını yap. Şayet varsa kurbanınızı kesin. Sonra tıraş olup saçlarınızı kısaltıp evinize dönün. Gelecekseniz sene hac zamanı hacınızı ifa edip kurban kesin. Eğer kurbanlık bulamazsanız 3 gün hac esnasında 7 günde haçtan dönünce oruç tutun dedi. 155 Abdullah bin Abbas'tan Bana Mina'dan dönmeden hanımıyla cinsi münasebette bulunan bir adamın durumu soruldu. Kabe'ye bir dişi deve kurban göndermesini söyledi. 156 İbn Abbas'ın azatısı İkrim'e'den Abdullah bin Abbas'tan başka olacağını zannetmiyorum. Biri şöyle demişti. Ziyaret tavafı yapmadan ailesiyle cinsi münasebette bulunan kimse ümresini yenler ve kurban keser. 157 İmam Malik Rabia bin Ebu Abdurrahman'ı İkrime'nin İbn Abbas'tan naklettiği sözün aynısını söylerken işittiğini rivayet etmiştir. 158 Ali bin Ebu Talip'ten. Kabe'ye gönderilecek kurbanların en kolay elde edileni koyundur. 159 Abdullah bin Abbas'tan. Hediye'nin en kolay temin edilecek olanı koyundur. 160. Abdullah bin Ömer'den Kabe'ye göndermek için en kolay elde edilecek kurbanlık deve yahut sığırdır. 161. Abdurrahman'ın kızı Amr'ın azaltısı Rukaye'den. Abdurrahman'ın kızı Amr'ı Mekke'ye gitmek için yola çıktı. Mekke'ye zilhicce'nin 8. günü vardı. Ben de yanındaydım. Tavaf ve say yaptı. Sonra mescidin avlusuna girerek bana yanda makas var mı dedi. Hayır dedim öyleyse bul dedi. Bulup getirdi. Makasla başından saçlarını kısalttı. Bayramın 1. günde bir koyunu kurban olarak kesti. 162 Sadaka bin Yeser el-Mekki'den Yemenli bir adam Abdullah bin Ömer'e geldi. Adam saçlarını örmüştü. Ya Ebu Abdurrahman ben sadece umre yapmak için geldim dedi. Abdullah bin Ömer ona eğer ben yanında olmasaydım veya bana sorsaydın sana kıran haçı yani ihramla hac ve umre yapmanı söylerdim deyince Yemenli oldu bir kere dedi. Abdullah bin Ömer öyleyse başındaki yüksekliği saçlarını kısalttı. sonra da Kabe'ye kurbanlık gönder deyince Iraklı bir kadın gönderilecek kurbanlık nedir Ebu Abdurrahman dedi. Abdullah tekrar kurbanlık deyince kadın kurbanlığın bedeli nedir dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer şayet kesecek hiçbir şey bulamazsan bir koyun kes. Bence bu oruç tutmandan daha iyidir dedi. 163 Abdullah bin Ömer'den, İhramda bulunan bir kadın ihramdan çıktığı zaman saçlarını kestirinceye kadar saçlarını taramaz. Şayet yanında kurbanlığı varsa onu kesinceye kadar saçlarını kısalttırmaz. 164 İmam Malik'ten, bazı ilim adamlarının şöyle dediklerini duydum. Karı koca bir kurbanlığa ortak olmaz. Her biri ayrı ayrı kurbanlık gönderir. 165 Abdullah bin Cafer'in azaltısı Ebu Esma'dan, Abdullah bin Cafer ile beraberdim. Onunla Medine'den yola çıktık. Sukya'da hastalanan Hüseyin bin Ali'ye uğradık. Abdullah bin Cafer orada hacı kaçırma tehlikesi belirinceye kadar kaldı. Medine'de bulunan Ali bin Ebu Talib'e ve Umeys'in kızı Esma'ya haber gönderdi. Onlar da geldiler. Daha sonra Hazreti Hüseyin tıraş için başını işaret etti. Bunun üzerine Hazreti Ali oğlunun saçlarının tıraş edilmesini emretti. Daha sonra ise işte Sukya'da kefareti yerine getirebilecek bir deve kurban ceste 166 İmam Malik'ten Ali selamet ve selam şöyle buyurmuştur. Arafat'ın her yerinde vakfe yapılabilir. Ancak Urane vadisinden yukarıya çıkın. Müzdelifeden de her tarafında vakfe yapılabilir. Yalnız batnı muhassirde durmayın. 167 Abdullah bin Zübeyr'den bilmiş olun ki Urane vadisi hariç Arafat'ın her yerinde vakfe yapılabilir. Batnı muhassir hariç Müzdelifenin de her yerinde vakfe yapılabilir. 168. İmam Mahalli'ye bir adam temiz değilse Arafat'ta ve Müzdelife'de vakfe yapabilir, cemleler taşlayabilir veya Safa ile Merv arasında say edilebilir mi diye sordu. Şu cevabı verdi. Haç'ta hayızlı bir kadının yapabileceği her şeyi temiz olmayan bir adam da yapabilir. Bu yüzden bir şey lazım gelmez. Ancak eftel olan adamın devamlı temiz olması ve kasten pis durmamasıdır. 169. Abdullah bin Ömer'den Müzdelife gecesi fecir doğmazdan önce Arafat'ta vakfe yapmayan kimse Hacı kaçırmış demektir. Şayet Müzdelife gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfe yapmış ise hacca yetişmiş olur. 170. Hişam babası Urveden naklediyor. Her kim ki Müzdelife gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfeye yetişememişse haçta da yetişememiş demektir. Her kim de Müzdelife gecesi fecirden önce Arafat'ta vakfesini yapmışsa hacca yetişmiş olur. 171. Nafi'den Abdullah bin Ömer ailesini ve çocuklarını Müzdelife'den bekliyor. Mina'ya sabah namazından önce gönderir ve kalabalıktan önce cemrelerini taşlamalarını sağlardı. 172 Ebu Bekir'in kızı Esma'nın azaltısı hanım der ki Ebu Bekir'in kızı Esma ile beraber Alacak karanlıkta Mina'ya geldik. Esma'ya Alacak karanlıkta geldik dedim. Bunun üzerine Esma senden daha hayırlısıyla beraber olduğumuz zaman da aynı şekilde yapardık diye cevap verdi. 173 İmam Malik'ten Talha bin Uveydullah kadın ve çocuklarını müzdelif Mina'ya önceden gönderirdi. 174 İmam Malik der ki bir kısmı alimlerin bayram günü şafak sökmeden cemrelerin taşlanmasını iyi görmediklerini duydum. Cemreleri taşlayanlara kurban kesmek helal olur. 175. Münzer'in kızı Fatıma'dan, Ebu Bekir'in kızı Esma'yı kendisine ve arkadaşlarına namaz kıldıran kimseye sabah namazını şafak sökünce kıldırmasını emrederken gördüm. Daha sonra o bineğine biner, Mina'ya giderdi. Orada vakfe yapmazdı. 176. Hişam babası Urve'den naklediyor. Usame bin Zeyd'e Aleyhisselatü Vesselam'ın veda açığında Arafat'ta inerken nasıl yürüdüğü soruldu. Ben de yanındaydım şu cevabı verdi. Normal adımlarla yürüyordu ancak düz bir alana gelince hızlanıyordu. 177 nafeden Abdullah bin Ömer Batna muhasirde bineğini cemrelere bir taş atımlık mesafeye kadar sürerdi. 178 İmam Malik'ten Ali serrat ve selam Mina'da Mina'nın her tarafında kurban kesilebilir buyurduktan sonra Merve'de de dedi daha sonra Mekke'nin bütün sokak ve yollarında kurban kesilebilir buyurdu. 179 Abdurrahman'ın kızı Amr'den Hazreti Ayşe'nin şunları anlattığını duydum. Zilkade'nin bitimine beş gün kala Ali Selat ve selamla birlikte yola çıktık. Sadece hac yapacağımızı zannediyorduk. Mekke'ye yaklaşınca Hazreti Peygamber yanında kurbanlı olmayanların tavaf vesaydan sonra ihramdan çıkmalarını emretti. Bayram günü bize biraz sığır eti getirildi. Bu nedir diye sordum. Ali Selat selam hanımlar için kurban kesti dedi. 180 Mekkilenin annesi Hafsa'dan Ali Selatü vesselam herkese ne oluyor da ihramdan çıkıyorlar halbuki sen daha umreden çıkmadın dedim. Ali Selatü vesselam şu karşılığı verdi. Ben saçlarımı keçireldim, kurbanlığıma nişanımı taktım. Onun için kurbanımı kesinceye kadar ihramdan çıkamam. 181 Ali bin Ebu Talip'ten. Ali Selatü vesselam kurbanlarından bir kısmını kendisi bizzat keser, bir kısmını da başkalarına keserdi. 172 Abdullah bin Ömer'den Abdullah bin Ömer'den bir dişi deve adeyen kurbanlığına nişan takar. İşaret olarak cini işaret yapar. Sonra da bayram günü Kâbe'de veya Mina'da keser. Bu iki yerden başka kesim yeri yoktur. Cinsiyet gözetmezsin. Bir deve veya sığır kesmeye adayan kimse bu istediği yerde, bunu istediği yerde kessin. 183 Şişam bin Urve'den babam kurbanlıkları ayakta keserdi. 184 Abdullah bin Ömer'den Ali selamet ve selam Allah'a Saçlarını tıraş edenlere merhamet et diye dua edince oradakiler kısaltanlara da Ya Resulallah diye ilave etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah saçlarını tıraş edenlere merhamet et deyince oradakiler tekrar kısaltanlara da Ya Resulallah deyince Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım saçlarını kesenlere ve kısaltanlara da merhamet et diye dua etti. 185 Abdullah bin Kasım anlatıyor. Babam umre yaparken Mekke'ye gece girer. Tavaf ve vesayeni tamamladıktan sonra sabaha kadar tıraş olmazdı. Tıraş oluncaya kadar da tekrar Kabe'yi tavaf etmez. Tıraş olunca tavaf yapardı. Bu arada bazen mevsime gider, orada vitir namazıklar, bazen Beytullah'a tavaf etmezdi. 186 nafiden Abdullah bin Ömer Ramazan'da orucunu açtığı zaman o sene hacca da gitmeyi istersen hac yapıncaya kadar saçından sakallan bir şey kesmezdi. 187 nafiden Abdullah bin Ömer hac ve umrede tıraş olduğu zaman sakallan ve dıyıklarından kısaltırdı. 188 Rabia bin Ebu Abdurrahman'dan adamın biri Kasım bin Muhammed'e gelerek ziyaret tavafını ailemle beraber yaptıktan sonra bir daha yoluna saptık. Ben bu arada ailemle cinsi münasebette bulunmak istedim hanımım. Ben daha saçlarımı kısaltmadım dedi. Bunun üzerine ben dişlerimden hanımın saçlarından kopardım sonra da münasebette bulundum diye anlattı. Kasım güldü ve adama hanımına söyle saçlarından makasından kısaltsın dedi. 189 nafiden Abdullah bin Ömer aile çerçevesinde mücebber diye bilinen biriyle karşılaştı. Ziyaret tavafını yapmış fakat ne tıraş olmuş ne de saçlarını Böyle yapacağını bilmiyordu. Bunun üzerine Abdullah ona geri dönüp tıraş olmasını ya da saçlarını kısaltmasını daha sonra da Beytullah'a taaf dönmesini söyledi. 190 İmam Malik'ten. Salim bin Abdullah ihrama girmek istediği zaman bir makas ister bineyine binip ihrama girmeden önce sakal ve bıyıklarını düzeltirdi. 191 Abdullah bin Ömer'den. Ömer bin Attab şöyle dedi. Saçlarını ören tıraş olsun. Saçı keçelenmiş kimselere benzemeyin. 192. Saib bin Müseyyep'ten Ömer bin Attab saçlarını topuz yapan, ören ya da keçeleştiren tıraş olması şarttır derdi. 193 Abdullah bin Ömer'den Ali Serat ve selam Beytullah'a girdi. Usame bin Zeyd, Bilal bin Rebah ve Osman bin Talha el Hacebi de yanında girdiler. İçeri girince kapıyı kapayıp bir süre orada kaldılar. Çıktıktan sonra Bilal'a Hazreti Peygamber'e ne yaptığını sordum. Sütunlardan birini sağına, birini soluna, üçünü de arkasına alarak namaz kıldı O zamanlar Beytullah'ın altı sütunu vardı. 194 Salim bin Abdullah'tan Abdülmelik bin Mervan, Haccac bin Yusuf'a bir mektup yazarak Haç'tan ilgili işlerde Abdullah bin Ömer'e muhalefet etmemesini bildirdi. Arife günü olunca güneş Sevel'den döndüğü zaman Abdullah ona geldi. Ben de yanındaydım. Çadırın yanına gelince nerede şu diye çağırdı. Haccac üzerinde sarı renkli bir güneşlikten ortaya çıktı. Ne var ey Abdullah Rahman diye sordu. Abdullah sünnet oymak istiyorsan acele et dedi. Haccac bu saat demedince Abdullah bin Ömer evet dedi. Bunun üzerine Haccac Bekle tepemden bir su döküp geleyim dedi. Hacca çıkıncaya kadar Abdullah bekledi. Sonra da benimle babam arasında yürüdü. Ben Hacca bugün sünnete göre amel etmek istiyorsan hutbeyi kısa tut namazda acele kıldır dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer'in bu sözünü duyup duymadığını anlamak için ona doğru baktı. Bunu gören Abdullah salim. Hakkı. 195 نافیدن Abdullah bin Ömer öyle ikindi akşam yatsı ve sabah namazlarını Mina'da kılar sabahleyin güneş doğunca Arafat'a giderdi. 196 Abdullah bin Ömer'den Ali serrat ve selam akşam Namaz ileride buyurdu. Bineğine binerek müjdelifeye kadar geldi. Orada inip abdest aldı. Abdest almaları için cemaate de suret anındı. Sonra kahmet getirilip akşam namazını kıldı. Herkes devesi yanında çökmüş dururken bu sefer yatsı için kahmet getirildi. onda kıldılar. Akşamdan yatsı arasında başka hiçbir namaz kılınmadı. 198 Ebu Eyüp El Ensar'dan Ben Veda Hacca esnasında Müzdelife'de Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Akşamla yatsıyı Cem'i Tehir yaparak Yatsının vaktinde kıldım 199 Nafi'den Abdullah bin Ömer Müzdelife'de akşamla yatsıyı Birlikte Cem'i Tehir yaparak kıldı. 200 İmam Malik'ten Mekkeliler Hac ettikleri zaman tekrar Mekke'ye dönünceye kadar Mina'da vakit namazdan ikişer şer rekat kılarlar 201 Hişam babası Urve'den Ali Aleyhisselatü Vesselam Mina'da 4 rekatli namazları ikişer şer rekat olarak Kıldı Ebu Bekir ve Osman Ebu Bekir Ömer de böyle yaptı. Osman bin Affan ise hilafetin ilk yarısında Mina'da vakit namazlarının ikişi rekat kıldığı halde hilafetin ikinci yarısında tam olarak kıldı. 202 sahib bin müseyyepten Ömer bin Attab Mekke'ye gelince cemaata namazı iki rekat kıldırdı. Sonra dönüp onlara Mekke'liler siz namazınızı tamamlayın çünkü biz seferiyiz dedi. Sonra Mina'da iki rekat olarak kıldırdı fakat cemaata bu konuda bir şey deyip demediğini duymadı. 203 Zeyt bin Esnem babasından naklediyor. Ömer bin Hattab Mekke'de namazı cemaate iki rekat olarak kıldırdı. Cemaate karşı dönüp Mekkeliler siz namazınızı tamamlayın. Zira biz seferiyiz. Sonra Ömer Mina'da iki rekat kıldırdı. Biz orada cemaate bir şey deyip demediğini duymadık. 204 İmam Malik'ten Zinhiccan'ın başlarında Mekke'ye gelip Haçicin ihrama giren kimse Mekke'de Mina'ya gidinceye kadar namazlarını tam kılar. Mina'dan çıkınca dört rekatlilere iki rekat kılar. Çünkü o bir yerde dört geceden fazla muhkim olarak kalmıştır. 205 Yahya bin Said'den Ömer bin Attab bayramın birinci günü sabahı güneş biraz yükselince dışarı çıkarak tekbir getirdi. Peşinden cemaatle getirdi. Sonra kuşluk vaktinde tekrar çıktı tekbir getirdi. Müslümanlar da peşinden tekrar ettiler. Üçüncü defa güneş zevalden dönecek çıktı tekbir getirdi. Yanındakiler de onunla beraber tekbir getirdiler. Tekbir sesleri Kabe'ye kadar ulaşıyordu. Böylece bilinirdi ki Ömer çıktı. Cemreleri taşlıyor. 206 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve Vesselam Zulhleyfe'deki Batka'da devesini çöktürerek orada namaz kıldı. 207 Nafi'den Abdullah bin Ömer öyle ikindi akşam ve yatsı namazlarını muhassapta kılar sonra Mekke'ye geceleyin girerek beytullah'a tavaf ederdi. 208 Nafi'den iddia ettiklerine göre Ömer bin Attab adamlar gönderildi. Bunlar da cemaati Akabe'nin yanlarında Mekke'ye sokarlardı. 209 Abdullah bin Ömer'den Ömer bin Hattab şöyle dedi. Hacılardan hiç kimse Akabe'nin ötesinde Mina'da geceleyin kalmasın. 210 Hişam babası Urbe'den Mina geceleri Mekke'de yatmak hususunda der ki Hacılardan hiç kimse Mina gecesinde Akabe cemresinden sonra Mina'da yatmasın. 211 İmam Malik'ten Ömer bin Hattab ilk iki cemrenin yanında o kadar uzun dururdu ki ayakta duran yorulurdu. 212 Nafi'den Abdullah bin Ömer ilk iki Cemre yanında tekbir ve tesbih getirerek tahmitte bulunarak ve dua ederek uzun zaman bekler. Cemre-i Akabe yanında da hiç beklemezdi. 213 Nafi'den Abdullah bin Ömer Cemre'leri taşlarken her taş atışta tekbir getirirdi. 214 İmam Malik'ten Bazı alimlerin şöyle dediklerini duydum. Cemre'lere atılan taşlar tıpkı çentik taşı büyüklüğündedir. 215 Abdurrahman bin Kasım babasından naklediyor. Müslümanlar Cemreleri taşlamaya gelip giderken yaya gelip giderdi. İlk defa binekli gidip gelen maviye bin Ebu Sufyan oldu. 216 İmam Malik Abdurrahman bin Kasım'a. Baban Kasım Cemre-i Akabe'yi nereden taşlardı diye sordu. O da kolayına gelen yerden cevabını verdi. 217 Abdullah bin Ömer'den. Cemreler Kurban Bayramı'nda 3 gün Güneş sevaldan dönünceye kadar taşlanmaz. 218 Ebu Betta babası Asım bin Adidin naklediyor. Ali selamü ve selam deve çobanlarının Mina'dan çıkarak gecelemelerine müsaade etti. Onlar bayramın birinci günü cemreleri taşladıktan sonra ikinci günü, üçüncü günü atacakları taşları da attılar. Sonra da dönüş gününün taşlarını attılar. Anıkı selam. 219 Yahya bin Said Ata bin Ebraha'tan asap zamanında diye bahsederek çobanlara cemreleri gece atma taşlamalarına müsaade edildiğinden söz ettiğini işitti. 220 Ebu Bekir babası Nafi'den naklediyor. Ebu Ubeydin kızı Safiye'nin kız kardeşinin kızı Müzdelife'deyken doğum yaptı. Safiye ile birlikte cemaatten ayrılarak bayram günü güneş battıktan sonra Minya'ya kadar geldiler. Abdullah bin Ömer bunların oraya geldikleri zaman Cemre'leri taşlamalarını emretti ve bundan dolayı da onların ceza olarak hiçbir şey yapmalarını söylemedi. 221 Abdullah bin Ömer anlatıyor. Ömer bin Attab Arafat'ta cemaata bir hutbe okuyarak onlara hac ibadetinin nasıl yapılacağını anlattı. Anlattıkları arasında şunlar da söyledi. Mine'ye varıp cemreleri taşladıktan sonra kadınlarla cinsi münasebet ve koku sürünmenin dışında daha önce size haram olanlar helal olur. Onun için Beytullah'a tavaf etmedikçe hiç kimse ne hanımıyla münasebette bulunsun ne de koku sürünsün. 222 Abdullah bin Ömer'den. Ömer bin Attab şöyle dedi. Cemreleri taşlayıp tıraş olan veya saçlarını kısaltan ve eğer yanında ise kurbanını kesen kimseye hanımı ile cinsi münasebette bulunmanın ve koku sürmenin dışında her şey halal olur. Ancak Beytullah'ı tavaf etmedikçe hanımına yaklaşamaz ve güzel koku kullanamaz. 223 Üner'in annesi Hazreti Ayşe'den. Veda hacı için Hazreti Peygamber ile birlikte yola çıktık. Sonradan hacımızı ümreye çevirdik. Bilahare aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kimin yanında kurbanlığı varsa... Hacla ümre için ihrama beraber girsin. Sonra her ikisi için de ihramdan çıkmadıkça ihramlı hale devam eder. Ben Mekke'de hayızlı geldim. Onun için Beytullah'a tavaf ettim. Ne de Safa ile Merv arasında sayettim. ve Vesselam'a durumdan şikayette bulundum. Bana şöyle dedi. Saçlarını çöz, tara, ümreyi bırak, hac için ihrama gir buyurdu. Hacımı ifa edince Hazreti Peygamber beni Abdurrahman bin Ebu Bekir es Sıddık'la tenime gönderdi. Orada ümreye girdim. Abdurrahman bana işte ümreye gireceğin yer dedi. Umre için ihrama girenler Beyt'i tavaf ettiler. Safa ile Merve arasında say ettikten sonra ihramdan çıktılar. Daha sonra Mina'dan döndükleri zaman bir de hac için tavaf yaptılar. Sadece hac için ihrama girenler veya hacdan umre ihramına birlikte girenler ise tek bir tavaf yaptılar. 224 Hazreti Ayşe'den Mekke'ye geldiğimde haizliydim. Onun için ne tavaf ne de sayettim. Durumdan Hazreti Peygamber'e şikayette bulundum. Bana temizleninceye kadar tavaf ve sayın dışında hacı adaylarının yaptıkları her şeyi yap buyurdu. 225 Hazreti Ayşe'den Hüveyi'nin kızı Safiye Aybaşoğlu. Durumu Hazreti Peygamber'e bildirdim. Bizi burada bekletecek mi diye sordu. Kendisine ziyaret tavafını yaptı dendi. O zaman pek öyleyse beklemeyiz buyurdu. 226 Hazreti Ayşe'den Hazreti Peygamber'e Ya Resulullah Huye'in kızı Safiye baş oldu dedim. Aleyhisselatü Vesselam yoksa bizi burada bekletecek mi? Beyti sizlerle tavaf etmedi mi? Dedi. Etti dediler. Bunun üzerine <gülüyor> Hazreti Peygamber öyleyse gidelim buyurdu. 227 Abdurrahman'ın kızı Amr'ı anlatıyor. Hazreti Ayşe hac zaman yanında kadınlar varsa onların aybaşı olmalarından korkarak bayram günü önceden gidip ziyaret tavafı yapmalarını sağladı. Çünkü tavaftan sonra aybaşı olurlarsa Hazreti Ayşe onları beklemez. Onlar hayızlı olarak da memleketlerine dönebilirler. 228 Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den. Ali Aleyhisselatü Vesselam Kuyay'ın kızı Safiye'den bahsedince o aybaşı oldu dendi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber yoksa bizi burada bekletecek mi diye sordu. Orada haklılar ya Resulullah o tavafını yaptı dediler. O zaman Hazreti Peygamber öyleyse gidebiliriz dedi. 229 Ebu Selam bin Abdurrahman'dan. Milhanın kızı Ümmü Selam ve Bayram günü ziyaret tavafını yaptıktan sonra ay başı oldu ve yolda doğum yaptı. Bunun üzerine Peygamberimizden fetva istedi Ali sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti, gitti. 230 Ebu Zubeyr'den Ömer bin Hatta Fajda bir sırtlan öldüren bir keçi. Ceylan öldürenin bir keçi, tavşan öldürenin oğlak ve bir tarla faresi öldürenin de dört aylık bir oğlak fidye vermesine karar verdi. 231 Muhammed bin Sirin anlatıyor. Bir adam Ömer bin Attab'a gelerek, Arkadaşımla ben atlarımızı koşturduklar bir yolun girişinde gedikte bir ceylan vurduk. İkimiz de ihramlıydık. Bu durumda bizim ne yapmamızı emredersin dedi. Ömer yanındaki bir adama gel beraber karar verelim dedi. Adamın fidy olarak bir keçi vermesini kararlaştılar. Adam dönüp giderken bu da güya müminlerin emri. Daha bir ceylan hakkında bile hüküm veremiyor da başkasını çağırıyor diye söylendi. Ömer sözleri işitti onu çağırıp Maide suresini okuyor musun diye sordu. Adam hayır deyince benimle beraber karar veren adamı tanıyor musun dedi. Adam yine hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer eğer Maide suresini okumuş olsaydın Seni iyice döverdim dedi. Sonra da allah Teala kitabında sizden iki adil kimse Kabe'ye gidecek kurbanlık konusunda karar verir buyuruyor. Bu da Abdurrahman bin Avf'dir diyerek sözlerini tamamladı. Mayı'da 95. 232 İshamın babası Urve'den yaban sığırı öldüren kimse bir ehin sığır, ceylan öldüren kimse de bir koyun fidye olarak verir. 233 Said bin Müseyyep'ten bir Mekke güvercini öldürenin bir koyun fidyesi vermesi lazım gelir. 234 İmam Malik'ten öteden beri İhramlı birinin bir deve kuşu öldürmesi halinde Fidiyorrak bir deşi deve vermesi gerektiğini duyarım. 235 Zeyd bin Eslem'den bir adam Ömer bin Attab'a gelerek müminlerin emri ben İhramlı iken kamçımla çekirgelere vurarak onları öldürdüm dedi. Hazret Ömer de öyleyse Fidiyorrak bir avuç yiyecek ver cevabını verdi. 236 Yahya bin Said'den adamın biri Ömer bin Attab'a gelerek İhramlı iken çekirgelere öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Ömer bin Hazreti Ömer Kağab'a gel karar verelim dedi. Kağab bir dirhem verin deyince Hazreti Ömer'e sen dirhemleri bulabilir misin? Fakat kurma yoksullara çekirgelerden daha faydalıdır dedi. 237 Ka'ab bin Ucredin. İhramlı vaziyette Hazreti Peygamber ile beraberdim. Başımdaki haşereler bana eziyet vermeye başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tıraş ormanı emrederek ya 3 gün oruç tut ya da başına 2 mühüt olmak üzere 6 fakiri doyur ya da bir koyun kurban kes. Bunlardan hangisini yaparsan fidyeni ödemiş olursun buyurdu. 238 Ka'ab bin Ucredin anlatıyor. Hazreti Peygamber bana sanırım haşereler sana eziyet veriyor dedi. Ben de evet ya Resulullah diye cevap verdim. Bunun üzerine Peygamberimiz bana tıraş ol fidi olarak üç gün oruç tut ya altı fakiri doyur ya da bir kurban kes buyurdu. 239 kavim ucuğunu anlatıyor. Ben arkadaşlarıma ait bir çömleğin altını üflerken Ali Selat ve selam bana geldi. Benim saç ve sakalımdan bitler dökülüyordu. Hazreti Peygamber anlamdan kaldırarak bu saçları kestir. Fidi olarak da ya üç gün oruç tut ya da altı fakiri doyur buyurdu. Hazreti Peygamber yanımda kesilecek kurbanlık olmadığımı biliyordu. 240. Abdullah bin Abbas'tan her kim hacin menasikinden birini unutursa veya terk ederse kan akıtsın. 241. İhramlı iken ödenecek fidyeleri küçümseyerek ihramda giyilmemesi gereken elbiseleri giyen, saçlarını kısaltan veya mecbur kalmadığı halde koku sürünen kimseyle ilgili olarak İmam Malik şöyle der. Aslında ihramlı bir kimse bunları yapmamalıdır ancak zarret halinde fidyesini vermesi şartıyla buna müsaade edilmiştir. 242 Abdullah bin Amr bin Aslan, Ali sallatü Vesselamina da durdu. Müslümanlar kendisine muhtelif sorular soruyordu. Bu arada bir adam gelerek ya Resulallah, kurban kesmeden önce bilmediğim için traş oldum dedi. Ali sallatü Vesselam kurbanını kes önemli değil dedi. Başka biri gelerek ya Resulallah, cemreleri taşlamadan önce bilmediğim için kurban kestim dedi. Bunun da cevaben Aleyhissalatü ve taşını taşınat önemli değil buyurdu. Ve o gün kim ne sorarsa sorsun yap önemli değil dedi. 243 Abdullah bin Ömer'den Hazreti Peygamber bir gazveden haçtan veya umreden dönerken her yüksek yerden geçerken üç defa tekbir getirir sonra da tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönenler, tövbe edenler, ibadet ve secde edenler, Rabbimize hamd edenler Allah vaadında sadıktır. Kuluna yardım eder. Allah düşmanı grupları o tek başına hizmete uğradır diye dua ederdi. 244 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve sellem devesinin hevdecinde çadırında duran bir kadının yanından geçiyordu. Kadına "Bu Allah'ın resuludur." dendi. Bunun üzerine kadın yanındaki çocuğun yanlardan tutup kaldırarak "Bu haccedebilir mi ya Resulullah?" diye sordu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap olur." buyurdu. 245 Talha bin Ubeydullah bin den. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şeytan Arife günü görüldüğünden daha küçük, daha hakir, daha zelil ve daha öfkeli hiçbir zaman görülmedi. Bunun sebebi de rahmetin indirilişi, Allah'ın büyük günahları affetişini görmesidir. Bir de Arife gününden de daha küçük, daha zelil, daha öfkelü görüldüğü bir gün vardır ki o da Bedir Harbi'nin olduğu gündür. Bu sözlerini Hazreti Peygamber'e Bedir'de şeytan ne gördü ya Resulullah deyince Cebrail'in melekleri savaş için sıra sıra yaptığını gördü. 246 Talha bin Ubeydullah Ali salat ve selamdan şöyle buyurmuştur. Duaların en eftalıp arefe günü yapılandır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediklerinin en hafları de tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir şekilde ortağı yoktur sözüdür. 247 Enes bin Malik'ten Ali salat ve selam Mekke'nin fethedildiği sene Mekke'ye girdiğinde başında mifer vardı. Miferi çıkarınca bir adam kendisine gelerek ya Resulallah İbn Hatal Kabe'nin perdeleri arasında sığınmış dedi. Onun üzerine Ali salat ve selam onu öldürün buyurdu. 248 Nafi'den Abdullah bin Ömer Mekke'den yola çıktı. Kudey'de gelince kendisine Medine'den bir haber geldi. Bunun üzerine hemen ihramsız olarak Mekke'ye döndü. 249 Muhammed bin İmran el Ensari babasından naklediyor. Ben Mekke yol üzerinde Serhan'ın altında dururken Abdullah bin Ömer geldi. Neden bu aydın altındasın dedi. Gölgesinde oturmak için dedim. Başka sebebi var mı dedi. Hayır sadece gölgesi için dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer eliyle doğu tarafını işaret ederek Ali aleyhi ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletti. ''Mina'daki iki küçük dağ arasına varınca orada sürer denilen bir vade bir ağaç vardır. O ağacın altında yetmiş bin peygamber yaşamıştır.'' ''250 İbni Ebu Müleyke'den Ömer bin Hattab Beytullah'a taaf eden bir kadına rastladı ona.'' ''Ey Allah'ın cariyesi eğer evinde oturup başkalarına zararın dokunmasa daha iyi olurdu.'' dedi. ''Bunun üzerine kadın derhal oturdu.'' ''Daha sonra... Kadına bir adam gerekse seni tavaf yapmaktan men, adam, men eden adam öldü. Haydi devam et dedi. Kadın adama onun dirisine itaat edip ölüsüne asıl olacak değilim diye karşılık verdi. 251 Abdullah bin Abbas'tan. Rukun ne? Kabe kapısının arası mültezemdir. 252 Muhammed bin Yahya bin Abbas nakıl ediyor. Bir adam Rebeze'de Ebu Zer'e rastladı. Ebu Zer adama nereye diye sordu. Adam hacca gitmek istiyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Zer başka bir sebep var mı dedi. Adam hayır dedi. Ebu Zer peki öyleyse yap dedi. Olayın devamını adam şöyle anlatıyor. Oradan ayrıldıktan sonra Mekke'ye kadar geldim. Bir müddet orada kaldıktan sonra bir gün kalabalık içinde bir adamı itekledim. Bir de ne göreyim Rebeze'de karşılaştığım ihtiyar bu. Yani Ebu Zer beni görünce tanıdı ve seninle konuşan benim dedi. 2503 <gülüyor> <gülüyor> İmam Malik İbni Şihab'a hac için ihra Adama girip de çıkan bir engelden dolayı ihramdan çıkmayla ilgili soru sordum. İbn-i Şahab böyle bir şeyin olmayacağını kastederek bunu hiç kimse yapmış mı diye mukabele etti. Bu hoşuna gitmedi. 254 İmam Malik'ten hiç hacca gitmemiş bekar bir kadın yanında yakın bir akrabası varsa onunla hacca gidebilir. Şayet yakın akrabası var da bekar kadından beraber hacca gidecek durumda değilse o takdirde kadın Allah'ın kendisine farz kıldığı hacı terk etmez. Bir grup kadın arasına kadın hacca gitsin. 255 müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den. Ümre'yi yaptıktan sonra hacceden, hediye bulunamayan kimse hac için ihrama girdiği günle arefe günü arasında oruç tutar. Bu günlerde tutmaz ise Mina günlerinde tutar. Cihad kitabı 21. bölüm 1. Ebu Hureyre'den Ali ve selam şöyle buyurmuştur. Allah yolunda cihada çıkan kimse geri dönünceye kadar hiç usanmadan, yılmadan, nafile oruç tutan ve nafile namaz kılan kimse gibidir. İki Ebu Hureyde'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allahu Teala sadece ve sadece kendi yolunda cihad ve kendi emirlerinin tasdiki için evinden çıkardığı kimseyi şehit olursa cennete sokmayı yahut sevap veya ganimetlerle tekrar evine döndürmeyi üzerine almıştır. Üç Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. At bazı kimseler için sevap, bazıları için siper, bazıları için ise vebaldır. Dört Atabin Yeser Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Size insanların mertebece en hayırlı olanını söyleyeyim mi? Atının yularından tutup Allah yolunda cihad edendir. Bundan sonra insanların mertebece en hayırlı olanını haber vereyim mi? Birkaç koyun olarak bir kenara çekilen, namaz kılıp oruç tutan ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet eden 5. Ubade bin Velid dedesi Ubade bin Samit'ten naklediyor. Ali Aleyhissalatü vesselam'a akabe gecesi biz kendisinden duyduklarımızı kabul edeceğimize, söylediklerini yapacağımıza, bollukta ve darlıkta beğenilen ve beğenilmeyen durumlarda kendisine yardımcı olacağımıza, bir işi ehlinin elinden almak için çaba sarf etmeyeceğimize, Nerede bulursak olalım daima hakkı söyleyip hak yolda olacağımıza ve Allah'ın dinine yardım hususunda hiç kimsenin kınamasından korkmayacağımıza dair beyat ettik. 6. Zeyd bin Esnem'den Ebu Ubeyde bin Cerrah Ömer bin Hattab'a bir mektup yazarak Rumların yığınak yaptıklarını ve onlardan korktuklarını bildirdi. Ömer bin Hattab ona cevaben şöyle yazdı maksada gelince. Ne zaman ki mümin bir kul sıkıntıya duçar olur, Allah ona bir kurtuluş yolu gösterir. Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Çünkü Allahu Teala kitabında şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sabredin. Birbirinize sabrı tavsiye edin. Cihada devam edin. Allah'tan